Bismillahirrahmanirrahim. 724 İbn Ömer'den rivayet. Ali sallallahu aleyhi ve sellem mescitte cemaate namaz kıldırırken kıble duvarında bir balgam gördü. Onu kazdı, sonra cemaate dönerek Sizden biriniz namaz kılarken önüne doğru tükürmesin. Çünkü kişi namaz kılarken Allahu Teala onun ön tarafındadır, buyurdu. 725 Ebü Said el-Hudri'den Aleyhissalatü Vesselam mescidin kıblesinde tükürük gördü. Küçük bir taşla onu kazıdı. Namaz kılanları önüne veya sağına tükürmekten nehy etti. Tükürmek isteyen soluna veya sol ayağının altına tükürsün buyurdu. 726 Tarık bin Abdullah el-Muharibi'den Aleyhissalatü Vesselam Namaz kılarken sakın önüne ve sağına tükürme. Eğer kimse yoksa arkana veya sol tarafına tükür. Başkaları varsa o zaman şöyle yap dedi ve ayağının altına tükürdü ve ayağıyla yok etti. 727 aynı, 728 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam mescidin kıble duvarında tükürük gördü. O kadar gazaplandı ki mübarek yüzü kıpkırmızı oldu. Ensardan bir kadın kalkarak tükrüğü kazıdı ve oraya Haluk, Arapların zafirandan yaptıkları bir koku sürdü. Aleyhissalatü Vesselam da iyi oldu buyurdu. 729 Ebu Hümeyt ve Ebu Ali Aleyhissalatü Vesselam Sizden biriniz mescide girerken Allah'ım bana rahmet kapılarını aç. Mesciden çıkarken de Allah'ım fazla kereminden talep ediyorum diye dua edin. 730 Ebu Katade'den ve Vesselam sizden biriniz mescide girdiğinde Oturmadan önce iki rekat namaz kılsın 731 Abdullah bin Kaab'dan Kaab bin Malik'in Tebuk gazvesinde Orduya katılmayışını anlatırken şunları söylediğini işittim ve Vesselam Tebuk gazvesinden dönüp bir sabah Medine'ye geldi Ali Sılat ve Sılam bir seferden döndüğünde önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın dertlerini dinlemek için otururdu. Yine aynı adetini yerine getirip oturunca, tebuk seferine gitmeyip geride kalanlar özür beyan etmeye ve yemin etmeye başladılar. Bunlar 80 küsur kişiydiler. Ali Sılat ve Sılam söylediklerini ve özürlerini bu arada biatlarını kabul etti ve onlar için istiğfarda bulundu onların iç yüzünü ve gerçeğini Allah'a havale eyledi. Bu sırada ben de geldim ve selam verdim. ve selam, gazalıklı bir şekilde gülümsedi sonra da gel dedi. Ben de yürüyüp ta önüne oturdum. Seni savaşa katılmaktan geri bırakan sebep ne? Sen akabede beyat etmedin ne diye sordu. Ben de Ya Resulullah vallahi sizden başka dünya ehlinden kimin yanına otursam özür beyanıyla onun gazabından kurtulacağımı zannediyorum. Çünkü karşımdakini ikna kabiliyetim çok fazla. Fakat vallahi ya Resulullah, şunu iyi anladım ki bugün beni affetmeniz için yalan söylesem elbette ki Allah benim yalan söylediğimi sana bildirerek bana karşı senin gazabını artırır. Eğer size doğruyu söylersem bana kızarsınız. Ama doğruyu söylemekle Allah'ın beni affedeceğini umuyorum. Vallahi ben sizinle beraber savaşa katılmayıp geri kaldığım günlerdeki kadar Hiçbir vakit kuvvetli ve sağlam değildim dedim. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem işte bu doğru söyledi dedi ve haydi Allah senin hakkında hükmedinceye kadar bekle buyurdu. Ben de kalktım ve dışarı çıktım. 732 Ebu Said bin Mualla'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz çarşıya giderken mescide uğrar ve namaz kılardık. 733 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan beklediği müddetçe melekler onun için Allah'ım ona mağfiret et Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler 734 Sehil sahilden ve Vesselam mescitte namaz vaktini bekleyen namaz kılıyormuş gibi sevaba nail olur 735 Abdullah bin Mugaffel'den Ali sallallahu ve develerin yaptıkları yerde namaz kılmayı yasakladı. 736 Cabir bin Abdullah'tan Ali sallallahu ve sellem yeryüzü benim için namazgah oldu ve temiz kılındı. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa orada namazını kılsın. 737 Enes'ten Ümmü Süleym Ali sallallahu evine gelip namaz kılmasını istedi. Resulullahın namaz kıldığı yeri de namazgah edineceğini söyledi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve ümmü Süleymin evine geldi, ümmü Süleym hemen hasırı getirdi ve yumuşasın diye üzerine biraz su sertti. Ali sallallahu aleyhi ve hasır üzerinde namaz kıldı. Onlar da Ali sallallahu aleyhi ve beraber namaz kıldılar. 739, 738 meymon annemizden Ali sallallahu aleyhi ve homre, hasır üzerinde namaz kılardı. 739 Sehil bin Sa'd-i Said'den Vallahi ben minberin hangi ağaçtan yapıldığını bilmiyorum. Çünkü minberin yerine ilk konduğu günü de biliyorum. ve vesselamın minbere oturdukları ilk günü de ve Selam filan kadına haber göndererek marangoz olan kölene söyle cemaate hitap edeceğim zaman üzerine oturacağım bir yer yapsın dedi. Bunun üzerine kadın kölesine ve Vesselam'ın istediğini yapmasını söyledi. Köle de Gabedeki tarfa denilen ağaçlardan istenileni yapıp getirdi. Kadın bunu alıp ve Vesselam'a gönderdi. ve Vesselam'ın emri üzerine bu minber işte şuraya kondu. Daha sonra Resulullah'ın minberin üzerine çıkıp namaz kıldığını gördüm. Resulullah Aleyhisselam minberin üzerinde tek tekbir, tekbir alıp namaza durdu. Sonra yine minber üzerinde rukiye vardı. Sonra gerisin geriye minberden inip yere secde etti. Sonra tekrar minbere çıktı. Böylelikle namazını eda edince cemaata dönerek şöyle buyurdu. Ey cemaat! Bana uyup namaz kılasınız ve benim nasıl namaz kıldığımı anlayasınız diye böyle yaptım buyurdu. 740 İbn Ömer'den ve Vesselam'ın merkep üzerinde Hayber'e doğru namaz kıldığını gördüm. 741 Enes'ten Ali sallallahu ve sellem'in merkep üzerinde Haybere doğru namaz kıldığını gördüm. Halbuki kıble Resulullah'ın arka tarafındaydı. 742 Berabenazib'ten Ali sallallahu ve sellem Medine'ye geldikten sonra 16 ay Beytül Beytulmaktse'ye doğru namaz kıldı. Daha sonra ise Kabe'ye doğru kıldı. Kıble değiştiği vakit Ali sallallahu ve birlikte namaz kılan biri, Ensar'dan namaz kılan bir cemaat rastladı. Onlara Ali sallatü vesselam'ın Kabe'ye doğru namaz kıldığını şahit ederim dedi. Bunun üzerine o cemaat namazlarını bozmadan Kabe'ye döndü. 743 İbn Ömer'den Ali sallatü vesselam seferdeyken namazı nereye dönerse dönsün devesi üzerinde kılardı. 744 Abdullah'tan Ali sallatü vesselam devesi üzerinde deve nereye dönerse o tarafa doğru namaz kılardı. Devesi üzerinde vitir de kılardı. Ancak farz namazları deves üzerinde kılmazdı. 745 İbn Ömer'den Kuba'daki Müslümanlar sabah namazını kılarken birisi gelip ma bu gece bir ayet nazil oldu ve Kabe'ye dönmesi emredildi dedi. Bunun üzerine namaz kılan cemaat Şam'a doğru namaz kılarken Kabe'ye doğru döndüler. 746 Ayşe annemizden Tebuk gazvesinde a.s.m. namaz kılanın dikeceği sütrenin büyüklüğünün ne kadar olacağı soruldu. Aleyhisselatü Vesselam hayvanın semeresinin semerinin arkasındaki dayanmak için yapılan tahta gibi buyurdu. 747 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam önüne bir harbe diker sonra ona doğru namaz kılardı. 748 Sehil bin Ebu Hasme'den ve Vesselam sizden biriniz sütre dikip ona doğru namaz kıldığında sütreye yakın dursun ki Şeytan onun namazını kesmesin buyurdu. 749 Abdullah bin Ömer'den ve Vesselam Kabe'ye girdi. Yanında Usame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha el-Hacebi de vardı. İçeriye girince kapıyı kapattı. Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıkınca Resulullah içeride ne yaptı diye sordum Bilala. O da Kabe'nin bir direğini soluna, iki direğini sağ tarafına, üç direğini arkaya bırakıp Sonra namaz kıldı. Namaz kılarken kendisiyle duvar arasında 3 sila kadar mesafe vardı dedi. 750 Ebu Zerden ve Vesselam Sizden biriniz namaza durduğunda önünde semerin arkasındaki tahta kadar bir şey oldu mu sütre vazifesi görür. Böyle bir sütre olmazsa onun namazını kadın, merkep ve siyah köpek keser. Ben niçin sarı veya kırmızı değil de siyah dedim? Ebu Zer senin bana sorduğunu ben de ve vesselam'a sordum. Siyah köpek şeytandır buyurdu. 751 aynı. 752 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta cemaate namaz kıldırırken Fader'la beraber dişi bir eşeğin üzerinde geldik. Bir safın önünden geçtik. Sonra merkepten inerek onu otlamaya bıraktık. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şey demedi. 743 Aynı. 753 aynı. 754 Suheiplen İbn Abbas'tan yine aynı. 755 Ayşe annemizden. Ali sallat ve salam namaz kılarken önünde yatıyordum. Kalkmak istediğimde kalkıp da önünden geçmeyi doğru bulmadım. Yavaşça yataktan sıyrılıp çıktım. 756 Büşr bin Said'den Namaz kılanın önünden geçen kimse hakkında Ali sallat ve salam şöyle demiştir. Namaz kılanın önünden geçen kimse üzerine ne kadar günah aldığını bilse, namaz kılanın önünden geçmektense 40 bilmem şu kadar zaman yerinde durmayı daha hayırlı bulur. 757 Ebu Said El-Hudr'den ve Vesselam sizden biriniz namaza durduğunda önünden kimseyi geçirmezsin. Dinlemezse onunla mücadele etsin. 758 Kesir bin Kesir babasından o da dedesinden Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm Kabe'yi yedi defa tavaf etti sonra makamı İbrahim'in kenarında beyte doğru iki rekat namaz kıldı. Namaz kılarken kendisiyle tavaf edenler arasında hiçbir şey yoktu. 759 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam gecenin bir kısmında teheçük namazı kılardı. Ben ise onunla kıble arasına yatağa uzanmış uyurdum. Vitir namazı kılmak istediğinde beni uyandırırdı ben de vitir kılardım. 760 Ebu Mersidil Ganevi'den Aleyhissalatü Vesselam kabirlere doğru namaz kılmayınız ve kabirlerin üzerine oturmayınız buyurdu. 761 Ayşe annemizden Evimde üzerinde resimler bulunan bir kumaş vardı. Onu evin bir köşesine perde yaptım. Aleyhissalatü Vesselam ona doğru namaz kılıyordu. Sonra bana ya Ayşe şunu önümden kaldır dedi. Ben de o kumaşı alarak yastık yüzü yaptım. 762 Ayşe annemizden ve Vesselam'ın bir hasırı vardı. Gündüz onu yayar, gece ise hasırın etrafına işaretler kordu. Üzerine basmasınlar diye orada namaz kılardı. Müslümanlar bunu öğrenince ve Vesselam'la beraber namaz kılmaya başladılar. ve Vesselam'la aralarında o hasır vardı. Bunun üzerine ve Vesselam gücünüz yeteceği kadar işi üzerinize alın. Yoksa siz usanmadıkça Allah usanmaz. Allah katında amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Daha sonra ve Vesselam orada namaz kılmayı terk etti. Allah ruhunu alıncaya kadar da bir daha oraya dönmedi. ve Vesselam bir şey yaptığında ona devam ederdi. 763 Ebu Hureyre'den Birisi Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e tek bir rida ile namaz kılınıp kılınmayacağını sordu. Ali sallallahu aleyhi ve "Hepinizin iki ridası mı var ki?" diye cevap verdi. 764 Ömer bin Ebu Seleme'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'i Ümmü Seleme'nin evinde iki ucunu boynuna dolamış olarak tek bir sevp ile namaz kılarken gördüm. 765 Seleme bin El ekbadan Ya Resulullah ''Bazen ava gidiyorum. Üzerimde de sadece bir gömlek oluyor. Acaba onunla namaz kılabilir miyim?'' diye sordum. Velev bir dikenle de olsa gömleğinin yakasını topla sonra namaz kıl buyurdu. 766 Sehil bin saattan. ''Bir takım kimseler izarlarını dar olduğu için çocuklar gibi boyunlarına bağlayarak Resulullah beraber namaz kılıyordu.'' Erkeklerin arkasında namaz kılan kadınlara erkekler secdeden kalkıp oturmadıkça başınızı secdeden kaldırmayınız dendi. 767 Amr bin Seleme'den Kavmimden Resulullah'ın yanına gidenler geri döndüklerinde dediler ki ve selam, içinizde Kur'an'ı en iyi okuyan size imam olup namaz kıldırsın dedi. Sonra beni çağırarak ruku ve secdeleri nasıl yapıldığını öğrettiler. Ben de onlara namaz kıldırmaya başladım. Namaz kıldırırken üzerimde yanmış ve yırtılmış bir örtü vardı. Arkamda namaz kılanlar babama, oğlun avret mahalini örtmeyecek misin diyorlardı. 768 Ayşe'den Ali sallallahu aleyhi ve geceleyin namaz kılardı. Ben de hayızlı olduğum halde yanında olurdum. Üzerimdeki örtünün bir kısmı da Resulullah'ın üzerindeydi. 769 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz üzerinde sevbi vahid varken bir miktarını boynuna dolamaksın namaz kılmasın 770 Ukbe bin Amr'dan ve Vesselam'a bir ipek feracı hediye edildi ve Vesselam onu giydi sonra da onunla namaz kıldı namazı bitirdikten sonra sanki hiç hoşuna gitmemiş gibi çıkarıp attı ve bunu kullanmak müttakilere yakışmaz duyurdu 771 Ayşe annemizden ve Vesselam üzerinde desen bulunan bir hamiseyle namaz kıldı. Sonra şu basmanın üzerindeki desenler kalbimi meşgul etti. Onu Ebu Cehim'e götürün de onu onun en bir caniyesini bana getirin buyurdu. 772 Avun bin Ebu Cüheyfe'nin babası Ebu Cüheyfe ve Hib bin Abdullah Suray'den ve Vesselam Kırmızı bir hulle giyinmiş olarak çıktı. Bir harbe dikti ve ona doğru namaz kıldı. O harbenin arkasından köpek, kadın ve merkep geçiyordu. 773 Ayşe annemizden Ben ve ve vesselam tek bir örtü çarşaf içindeydik. Ben haizliydim ve üzerimde hayız kanı vardı. Hayız kanından ve vesselam üzerine bir şey sürülürse Resulullah yalnız kirlenen yeri yıkar sonra o örtü içinde namaz kılardı. 774 Celir'den küçük su döktü sonra su getirtti ve abdest aldı Mesler'in üzerine mesletti sonra kalkıp namaz kıldı. 775 Ebu Mesleme Said bin Yezid Basri'den Enes Aleyhisselatü Vesselam ayağında malımlarla namaz kılar mı diye sordum. Evet dedi. 776 Abdullah bin Sahip'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği gün cemaate namaz kıldırırken ayakkabılarını sol tarafına koydu. 777 Abdullah'tan Ali ve selam rahmeti rahmana kavuştuğu zaman Ensar Muhacire bir emir bizden, bir emir de sizden olacak dedi. Bu sırada Ömer yanlarına gelerek "Bilmiyor musunuz? Ali serrat ve selam Ebubekir'in halka imam olmasını emretti. Hanginiz Ebu Bekir'in önüne geçmek ister?" dedi. Onlar Ebu Bekir'in önüne geçmekten Allah'a sığınırız buyurdu. 778 Ebu aliyet ül Berra'dan Ziyad namazı geciktirdi. Daha sonra İbni Samit yanına geldi. Ona bir sandalye verdim oturdu. Sonra ona Ziyad'in yaptığını söyledim. Dudak büktü ve dizlerime vurdu. Şunları anlattı. Bana sorduğun şeyi ben de Ebu Zer'e sormuştum. O da şimdi sana yaptığım gibi dizime vurdu ve dedi ki ben de senin sorduğunu Allah Resuluna sordum. Resulullah da senin dizine vurduğum gibi dizime vurarak şöyle buyurdu. Namazı vaktinde kıl. Eğer onların zalim emirlerin devrine erişirsen onlarla beraber namazını kıl ve sakın namazımı vaktinde kılmıştım. Şimdi kılmayacağım deme. 779 aynı. 780 Ebu Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam bir kavim içinde kitabullahı en çok ve en iyi okuyan o kavme imam olsun Kur'an okuma hususunda müsavi iseler önce hicret eden imam olsun eğer hicrette de aynı iseler sünneti en iyi bilen imam olsun eğer bunda da aynı iseler en yaşlı olan imam olsun bir kimsenin kendi meclisinde ondan izin almaksız ne imam ol ne de baş köşeye otur 781 Malik bin el-Hüveyristan ben ve aleyhi ve sellem yanına geldik Ali sallat vesselam yolculuğa çıktığınızda ezan okuyun, kamet getirin ve yaşça büyük olanınız imam olsun buyurdu. 782 Ebu Said'den Ali sallat vesselam üç kişi bir arada bulunduğunda birisi imam olsun. Onların imamlığa en layık olanı da Kur'an'ı en iyi okuyanlarıdır. 783 Ebu Mesut'tan Ali sallat vesselam izin vermedikçe hiçbir kimsenin kendi meclisinde ne baş köşeye oturulur ne de imam olunur. 784 Sehil bin Sa'di Sa'd, Sa'di Sa'di'den Aleyhisselatü Vesselam beni Amr bin Avf'ın aralarında anlaşmazlık olduğunu haber alınca bir kısım ashabıyla beraber aralarını bulmak için beni Amr bin Avf yurduna gitti. Aleyhisselatü Vesselam onların aralarını düzeltmekle meşgul olurken namaz vakti geldi. Bilal Ebu Bekir'e gelerek ya Ebu Bekir Resulullah onlarla meşgul namaz vakti geldi İmam olup cemaate namaz kıldırır mısın dedi Ebu Bekir peki istersen kılalım dedi. Bunun üzerine Bilal kâhmet getirdi. Ebu Bekir de ileriye geçerek tekbir alıp namaza durdu. Bu esnada Aleyhisselatü Vesselam geldi safları yararak ilk safa yürüdü. Cemaat ellerini çırpmaya başladı. Ebu Bekir ise namazı kılarken başını çevirip hiçbir tarafa bakmazdı. Cemaat el çırpmayı çoğaltınca başını çevirip, başını çevirip baktı ve Resulullah'ı gördü. Aleyhisselatü Vesselam işaret ederek namazı kıldırmasını emretti. Ebu Bekir ellerini kaldırarak Resulullah'ın bu emrinden dolayı Allah'a hamdü sena etti. Sonra Ebu Bekir birinci safa girdi. Geri geri gitti. Resulullah da ileri geçip namaz kıldırdı. Namaz bitince Aleyhisselatü Vesselam cemaata dönerek Ey nas, Size ne oluyor ki namazda size bir şey arız olursa el çırpmaya başlıyorsunuz? Namazda el çırpmak kadınlara mahsus. Sizden biriniz namaz kılarken ihtara değer bir hal arız olursa Allah desin. Çünkü ancak Allah dediğinde onu duyan imam yapması gerekeni yapar. Sonra Ebu Bekir'e Ya Ebu Bekir sana işaret ederek emrettiğimde cemaate namaz kıldırmaktan seni menede neydi dedi. Ebubekir Bekir İbni Ebu Kuafen'in Aleyhissalatü Vesselam'ın önünde durup namaz kıldırması doğru olmaz dedi. 785 Enes'den Aleyhissalatü Vesselam cemaatle beraber son namazını tek bir örtüye sarılmış olduğu halde Ebu Bekir'in arkasında kıldı. 786 Ayşe annemizden Ebu Bekir cemaate namaz kıldırıyor. Resulullah Aleyhisselam da onun arkasında saftaydı. 787 Malik bin El Huveiris'ten Ali s.a.v. sizden biriniz bir kavmi ziyarete gittiğinde onlara namaz kıldırmasın. 788 Utban bin Malik'ten Utban Ali s.a.v.'a gelerek Bazen karanlık, yağmur ve sel oluyor. Halbuki benim gözlerim iyi görmüyor. Ya Resulullah evimin bir köşesinde namaz kıldı. Orayı kendime namazgah edineyim dedi. Ali salat ve selam da gelerek "Nerede namaz kılmamı istiyorsun?" dedi. İtban evinin bir köşesine işaret etti. Ali salat ve selam da orada namaz kıldı. 789 Amr bin Seleme el-Cirm'den. Bizim bulunduğumuz yerden kervanlar geçerdi biz de onlardan Kur'an okunmasını öğrenirdik. Babam Ali Aleyhisselam'a gelerek imamlık hakkında bazı şeyler sordu. Bunun üzerine Ali vesselam Kur'an'ı en iyi ve düzgün okuyan imamlık yapsın dedi. Babam yanımıza gelerek Ali Aleyhisselam Kur'an'ı en iyi okuyan imamlık yapsın diyor. Orada Efdler etrafına baktılar. İşlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan bendim. 8 yaşında olduğum halde onlara imam oldum. 790 Abdullah bin Ebu Katade babasından Ali sallallahu aleyhi ezan okuduğunda benim geldiğimi görmedikçe ayağa kalkmayınız buyurdu. 791 Enes'ten Namaz için kamet edildi. Ali sallallahu ve ise o sırada birisi için Rabb'ına dua ediyordu. Cemaat uyuyup kalana kadar da Resulullah namaz kıldırmaya kalkmadı. 792 Ebu Hureyre'den Namaz için kâhmet edildi. Cemaat saf bağladı. ve Vesselam hücreyi saadetlerinden çıkarak namaz kılacakları yere geldi. Fakat gusül etmediklerini hatırladılar. Cemaata yerinizden ayrılmayın buyurdu. Sonra hücrelerine döndüler. Başından sular damlayarak tekrar yanımıza geldiler. Biz saflarımızdayken gusül abdesti almışlardı. 793 Sehir Bin Saat'tan Amr bin arasında çatışma vardı deyip daha önce nakledilen hadisin aynısı. 794 ENES'ten Ali sallallahu aleyhi bir defasında atlan sağ yan üzerine düştü. Esbab Ali sallallahu aleyhi ziyarete geldi. Namaz vakti oldu. Ali sallallahu aleyhi namazını eda ettikten sonra imam kendisine uyurmak içindir. Ruku ettiğinde siz de ruku edin. Korkudan kalktığında siz de kalkın Secde ettiğinde siz de secde edin İmam Semallahu lümenhamide deyince Siz de Rabbena alekel hamd deyin 795 Ebu Said El-Hudri'den ve Vesselam'ın ashabından Bazılarının saflara girmekte geciktiğini Görünce şöyle dedi İlk saflara geçin ve bana uyun Sizden sonraki safta bulunanlar da size uysun. Bir takım kimseler var ki ilk raflarda, e, saflardan geri dururlar. Allah da onları rahmet ve cennetinden geri bırakır. 796 aynı 797 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir'e cemaate namaz kıldırmasını emretti. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir'in önünde ve oturarak namaz kıldı. Ebubekir ise arkadakilere, cemaate namaz kıldırdı. 798 aynı 799 esvet ve Alkameden bir öğle vakti Abdullah'ın yanına gittik. Bize ileride öyle emirler gelecek ki namaz vaktini tehir edecek. Siz namazı vaktinde kılın dedi. Sonra kalktı ve ikimizin arasında namaz kıldı ve Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığını gördüm dedi. 800 Bureyde bin Sufyan bin Ferbe el-Estemi'den Dedesinin kölesi Mesut'un şöyle dediğini nakletti. Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir bana uğradılar. Ebu Bekir, ya Mesut, Ebu Temme git bize bir deve ile azık ve bir de kılavuz göndersin dedi. Ben hemen efendime gittim, durumu anlattım. Bana bir deve ve sütten mamur bir azık verdi. Onları alıp gizli yollardan götürdüm. Namaz vakti gelince Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmak için kalktı. Onlarla beraberken İslam'ı kabul etmiştim. Ben de hemen kalkıp arkalarına durdum. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'i görüşünden tutarak geriye itti. ve Vesselam'ın arkasında durduk. O da benim hizama geldi. 801 Enes'ten Enes bin Mali'nin ninesi Müleyk'e bir yemek yaparak Aleyhisselatü Vesselam'ı davet etti. Resulullah yemekten bir miktar yedi. Sonra haydi kalkın size namaz kıldırayım dedi. Hemen hasırımızı getirdim. Çok kullandığı için siyahlaşmıştı. Yumuşasın diye biraz su serptim. Ali sallatü vesselam kalktı. Ben ve yetim Resulullah'ın arkasında durduk. Yinem de bizim arkamızda durdu. Ali sallatü vesselam bize iki rekat namaz kıldırdı. Sonra gitti. 802 yine aynı. 803 yine aynı. 804 İbn Abbas'tan. Nebi Ali sallatü vesselam'ın yanında namaz kıldım. Ayşe de arkamızda bizimle beraber namaz kılıyordu. Ben Ali Selamın yan tarafında onunla beraber namaz kılıyordum. 805 Enes'ten Ali Selam bana ve bizim aileden bir kadını namaz kıldırdı. Beni sağına kadını da arkamızda durdurdu. 806 İbn Abbas'tan bir gece teyzem Meimunenin yanında kaldım. Gecenin bir vaktinde Ali Selamet Vesselam namaz kılmak için kalktı. Ben de kalkıp sol tarafına durdum. Ali Selamet Vesselam beni başımdan tutarak sağ tarafında durdurdum. 807 Ebu Mesud'dan namaza başlarken Ali Selamet Vesselam bizim omuzlarımıza dokunarak düzeltir ve şöyle derdi: Saflarınızda düzensiz durmayın ki ihtilafa düşmeyesiniz. İleri gelenleriniz, dirayetleriniz benim arkamda. Onlardan sonra gelenler daha arkada, onlardan sonra gelenler de daha arkada dursunlar. Ebu Mesud yanındakilere, siz ise bugün son derece ihtilaf içindesiniz dedi. 808 Kays bin Ubat'tan Bir defasında ben mescitte ilk safta bulunuyordum. Arkamdan bir adam beni sertçe çekti. Sonra benim yerime geçti. Nasıl namaz kıldığımı bilemedim. Namaz bitince bir de ne göreyim? Beni çeken adam Ubeibin Kâb Bana şöyle dedi: Delikanlı, Allah seni kötülüklerden korusun. Benim bu hareketim Ali vesselamın bize bir emridir. Kendi arkasına durmanızı durmamızı emrederdi. Sonra kıbleye dönerek üç defa Kabe'nin Rabbin'a yemin olsun ki, ehli ukat helak olacaktır dedi. Sonra, Vallahi onlara cemaata halka değil de, Onları saptıranlara, valilere yazıklar olsun dedi. Ben, ''Ya Ebu Yakup, ehlil ukatla neyi kastediyorsun?'' dedim. Kumandan ve idarecileri dedi. 809 Ebu Hureyre'den, ''Namaz için ikamet edildi. Biz kalktık ve aleyhissalatü vesselam gelmeden önce safları düzelttik. Daha sonra aleyhissalatü vesselam geldi, yerine geçti. Tekbir almadan önce geriye döndü ve bize, ''Yerinizden ayrılmayın.'' dedi. Sonra hücresine gitti ve biz ayakta Ali salat ve selam bekliyorduk. Nihayet Resulullah geldi. Gusül abdesti almıştı. Başından su damlıyordu ve tekbir aldı. Namazı kıldırdı. 810 Numan bin Beşir'den Ali salat ve selam safları okların düzeltildiği gibi düzeltirdi. Bir defasında Ali Vesselam ve selam saftan dışarı çıkmış bir adam gördü. Bunun üzerine safları mutlaka düzgün tutun. Yoksa Allah sizin yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevirir, ihtilafa düşürür dedi. 811 yine aynı, 812 aynı, 813 yine aynı, 814 Enes'ten bir defasında ve Vesselam namaza başlarken daha iftidah tekbiri almadan yüzünü bize çevirdi ve safları düzeltin ve sıklaştırın zira ben sizi arkamdayken de görüyorum buyurdu 815 aynı 816 Cabir bin Semure'den aleyhissalatü vesselam namaz kıldırmak için mescide geldi ve bize için meleklerin rabları huzurunda saf bağladığı gibi durmuyorsunuz oradakiler melekler rabların huzurunda nasıl saf bağlıyorlar ey Allah'ın Resul dediklerinde melekler ilk safı tamamlar sonra safta Taşları birbirine kenetlenmiş duvar gibi sık dururlar buyurdu. 817 İrbat bin Sariye'den. Aleyhissalatü vesselam ilk saftakiler için 3, ikinci saftakiler için de bir defa istiğfar buyururlardı. 818 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam ilk safı tamamlayın, sonra daha sonraki safı tamamlayın, noksanlık kalacaksa son safta kalsın. 819 Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam kim bir saftaki boşluğu doldurursa Allah ona rahmetiyle yaklaşır. Kim de safta boşluk bırakırsa Allah ondan rahmetini keser. 820 Ebu Hureyre'den ve Vesselam erkekler için en hayırlı saf ilk saftır. Kötü saf ise son saftır. Kadınlar için ecri en çok olan saf son saftır. Ecri en az olan saf ise ilk saftır. 821 Enes'ten Ali sallallahu ve selam iki direk arasında durup diğer safı bölmeden bizi nehyetti. 822 Beradan Biz Ali sallallahu ve selam'ın arkasında namaz kıldığımızda ben Ali sallallahu ve sağ tarafında olmayı tercih ederdim. 823 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve selam Sizden biri cemaate namaz kıldırdığında fazla uzatmasın. Çünkü cemaatin içinde hastalar, zayıflar ve yaşlılar vardır. Ama herhangi biriniz tek başına namaz kıldığında dilediği kadar uzatsın. 824 Enes'ten Ali serrat ve selam cemaata namazı adab ve erkanlara riayet ederek en kısa kıldırandı. 825 Katade'den Ali serrat ve selam ben namaza başladığımda bir çocuğun ağladığını işitirsem, çocuğun annesini sıkıntıya sokmamak için namazını uzatmazdım. 826. Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam namazı fazla uzatmamayı emreder, bize namaz kıldırdığında da Saffat suresini okurdu. 827. Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kıldırırken gördüm, omuzunda Ebul alsın kızı Umame vardı ökü eğildiğinde onu yere bırakıyor. Secdeden kalkarken tekrar omuzuna alıyordu. 828 Buhureyde'den Ali sallallahu ve selam imamdan önce başını kaldıran Allah'ın başını eşek başına döndürmesinden korkmuyor mu buyurdu. 829 Abdullah bin Yezid'den Beran'ın anlattığına göre onlar Ali ve ile beraber namaz kıldıklarında Ali ve selam başını rüküden kaldırınca doğrulurlar. Onun secdeye vardığını gördükten sonra secde ederlermiş. 830 Hıttan bin Abdullah'tan. Ebu Musa bize namaz kıldırdı. Teşehhüt için oturulduğunda o kavminden bir adam içeri girip namaz, iyilik, doğruluk ve zekatle beraber zikredildi dedi. Ebu Musa selam verip cemaate döndü. O sözü hangini söyledi dedi. Oradakiler sustular. Ebu Musa ya Hittan, yoksa sen ne dedi? O hayır fakat o söz için beni azarlamandan korktum dedi. Bunun üzerine Ebu Musa ve sellem bize namazımızı ve gideceğimiz yolu öğretirdi ve şöyle buyururdu. İmam kendisine uyulmak içindir. Tekbir aldığında siz de tekbir alın. dalin dediğinde amin deyin ki Allah duanızı kabul etsin. İmam rüküye vardığında siz de rüküye varın. Rüküden kalkıp da semallahu lümen dediğinde siz de Rabbenu alekel hamd deyin ki Allah sizi işitsin. Secde ettiğinde siz de secde edin. Secdeden kalktığında siz de kalkın. İmam sizden önce secde eder ve sizden önce secdeden kalkar. ve vesselam ötekilerde böyledir buyurdu. 831 Cabir'den Ensardan bir adam geldi, namaza başlanmıştı. Hemen mescide girerek Muaz'ın arkasında namaza durdu. Muaz namazı uzattı. Bunun üzerine o adam cemaatı terk ederek caminin bir köşesinde tek başına namazını kıldı, sonra da çıkıp gitti. Muaz namazı bitirince kendisine filan adam böyle yaptı denildi. Bunun üzerine Muaz, eğer sabaha erişirse mutlaka ve vesselama bunu anlatacağım dedi. Sabahleyin Resulullah'a geldi o hadiseyi anlattı. ve Vesselam o adamı haber gönderip çağırdı ve bu şekilde davranmana sebep nedir dedi. Adam Ya Resulullah gündüzün devamlı çalıştım. Sonra geldim baktım namaza başlanmış. Mescide girip cemaate katıldım. İmam şu şu sureleri okudu ve namazı uzattı. Bunun üzerine cemaatten ayrıldım. Mescidin bir köşesinde tek başıma kıldım. Bunun üzerine ve Vesselam Cemaat arasında fitne çıkarmaya mı niyetlisin ya Muaz? Cemaat arasında fitne çıkarmaya mı niyetlisin ya Muaz? Cemaat arasında fitne çıkarmaya mı niyetlisin ya Muaz buyurdu. 832 NS'ten Ali ve bir ata binmişti. Attan düştü ve sağ tarafı incindi. Daha sonra vakit namazlarında birini oturarak kıldı. Biz Ali ve arkasında oturarak namaz kıldık. Hz. Ali ve imam kendisine uyulmak içindir. O ayakta namaz kılarsa siz de ayakta kılın. Rukiye'ye gidince siz de gidin. Semallah lümenamide dediğinde Rabbena lekel hamd deyin. İmam oturarak namaz kılarsa siz de oturarak namaz kılın. 833 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü ve sellem son hastalıklarında iyice ağırlaştığı bir sırada Bilal namaz vaktini bildirmek için geldi. Aleyhisselatü ve sellem Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın dedi. Ben ya Resulullah Ebubekir yufka yüreklidir. Senin makamına geçtiğinde sesini cemaate duyuramaz. Ömer'e emret de o kıldırsın dedim. Ali sallat vesselam Ebubekir'e söyleyin namazı kıldırsın dedi. Bunun üzerine Hafsa'ya Resulullah'a bir de sen söyle dedim. O da söyledi. Ali sallat vesselam siz Yusuf zamanındaki kadınlar gibisiniz. Ebubekir'e söyleyin cemaate namaz kıldırsın dedi. Ebu Bekir'e söylediler. Ebu Bekir namaza başladığında ve vesselam vücudunda biraz hafiflik hissetti. İki kişinin yardımıyla kalkıp yürümeye başladı. Ayakları yerde sürünüyordu. Mescide girince Ebu Bekir Resulullah'ın geldiğini hissetti. Geri çekilmek istedi. Fakat Resulullah olduğun yerde dur diye işaret etti. Sonra gelerek Ebu Bekir'in sol tarafına oturdu ve vesselam oturarak namaz kılıyordu Ebu Bekir ise ayaktaydı ve Resulullah'a uyuyordu cemaatta Ebu Bekir'e uyuyordu 834 yine aynı 835 yine Cabir hadisi Muaz'ın namaz kıldırması ve birinin ayrı kılma hadisi 836 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam bir defasında salat-ı haf yani korku namazı kıldı. Arkasındakilere iki rekat kıldırdı. Onlar gittikten sonra gelenlere iki rekat kıldırdı. Böylece Aleyhisselatü Vesselam dört, diğerleri ise ikişer rekat kılmış oldular. 837 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha eftaldır. 838 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Cemaatle kılınan namaz sizden birinizin tek başına kıldığı namazdan 25 derece daha faziletlidir. 839 Ayşe annemizden ve Vesselam Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 25 derece daha üstündür buyurdu. 840 Ebu Said'den ve Vesselam namaz kılacaklar 3 kişi olduklarında işlerinden biri imam olsun. İmamete en layık olan da Kur'anı en iyi ve güzel okuyandır. 841 İbn Abbas'tan: Ali Vesselam'ın yanında namaz kıldım. Ayşe bizim arkamızda namaz kılıyordu. Ben ise Ali Vesselam'ın yanında onunla beraber kılıyordum. 842 İbn Abbas'tan: Bir defasında Ali Vesselam ile beraber namaz kıldım. Ali Vesselam'ın sol tarafına dikildim. Ali Vesselam beni sol eliyle tutup sağ tarafına geçirdi. 843 Ubey Kaap'tan. Ali Aleyhissalatü Vesselam bir gün sabah namazını kıldı. Sonra filan adam namazda mıydı dedi. Hayır dediler. Peki filan? Hayır dediler. Şu iki namaz sabah ve yatsıdır. Münafıklara çok zor gelen namazlardır. Fakat bu iki namazdaki ejri bilselerdi, emekleyerek de olsa mutlaka gelirlerdi. İlk saf meleklerin safı gibidir. İlk safın faziletini bilseydiniz, ona yetişmek için yarış ederdiniz. Bir kişinin bir direği Diğeriyle beraber namaz kılması Tek başına kılmasından iki kişiyle kılması bir kişiyle Kılmasından daha faziletlidir. Namaz kılanlar daha çok Olursa bu Allah'ın daha çok hoşuna Gider. 844 Itman bin Malik'ten Ya Resulullah, evimle Kavmimin mescidi arasında Sel akıyor. Bu sebeple evime gelip de Namaz kılmanı çok arzu ediyorum. Senin kıldığın yeri de kendime namazgah edinmek istiyorum dedim. Aleyhissalatü vesselam yakında kılarız dedi. Evine geldi. Nerede kılmamı istersin dedi. Evin bir köşesini gösterdim. Kalktı. Biz de arkasında saf bağladık. Bize iki rekat namaz kıldırdı. 845 Enes'ten Aleyhissalatü vesselam namaza başlarken daha tekbir almadan yüzünü bize çevirdi ve saflarınızı düzgün yapın ve sıklaştırın. Çünkü ben sizi arkamdan da görüyorum buyurdu. 846 Abdullah bin Ebu Kata dedi. Ali ve selam ile beraber bir seferdeydik. Oradakilerden birisi ya Resulullah bize biraz istirahat versen ne iyi olur dedi. Hanis sallallahu ve selam uyuya kalıp da namaz vaktini geçirmenizden korkuyorum dedi. Bilal ben beklerim dedi. Bunun üzerine oradakiler yatıp uyurdular. Bilal da sırtını bineğine dayayıp beklemeye başladı ve Vesselam uyandığında güneş doğdu. Hiçbir zaman böylesine bir ağırlık basmamıştı dedi. Aleyhissalatü Vesselam Allah Azze ve Celle Dilediğinde ruhlarını alır Dilediğinde de geri verir. Kalk ya Bilal ezan oku dedi. Bilal da kalkıp ezan okudu. Abdest aldılar. Güneş yükseldi. Sonra ve Vesselam Kalktı ve onlara namaz kıldırdı. 847 Madan bin Ebu Talha el Yamuri'den. Ebu Terda bana nerede otuyorsun dedi. Hıms yakınlarında bir köyde dedim. Bunun üzerine Ebu Terda ve Vesselam 3 kişinin bulunduğu köy veya çölde cemaat namaz kılınmazsa şeytan onlara istila eder. Cemaatle namazı terk etmeyin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. 848 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki içimden şöyle istiyorum. Odun toplatayım, sonra namaz için ezan okunmasını emredeyim, sonra birisine imam olmasını söyleyeyim, daha sonra onlardan ayrılıp namaza gelmeyen kimselerin evlerini kendileri içindeyken yakıvereyim. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki cemaata gelmeyenlerden birisi semiz etli bir kemik parçası veya iki güzel ok bulacağını bilse mutlaka yatsıya gelirdi. 849 Abdullah'tan Kim yarın öldüğünde Müslüman olarak Rabb'ına kavuşmak isterse ezan okunup çağrıldığında beş vakit namaza devam etsin. Çünkü Allahu Teala Resuluna hidayet yollarını gösterdi. Beş vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Ben her birinizin evinde namaz kılacak bir yeri olduğunu tahmin ediyorum. Eğer namazı evlerinizde kılarda, mescitleri terk ederseniz Nebinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Nebinizin yolunu terk edince de dalalete düşersiniz. Güzelce abdest alıp da namaza giden bir müminin attığı her adım için Allah'u Teala bir ecir verir veya bir derece yükseltir veyahut da bir günahını kefaret yapar. Ben namaza giderken adımlarımızı sıklaştırdığımızı hatırlatırım. Yine namaza açıkça münafık olanların dışında kimsenin terk etmediğini hatırlatırım. İki kişinin yardımıyla gelip safha dahil olan adamı da hatırlatırım. 850 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam'a bir amma gelerek beni mescide namaza götürecek kimse yok dedi ve evinde kılması için müsaade edilmesini istedi. Aleyhissalatü Vesselam ona izin verdi. Adam dönüp giderken çağırdı ve ezanı duyuyor musun dedi. Evet dedi. O halde cemaate icabet et dedi. 851 yine aynı. 852 Hişam bin Urve babasından Abdullah bin Erkam arkadaşlarına imamet ediyordu. Bir gün namaz vakti geldi. Abdullah bin Erkam ise defacet için gitti. Daha sonra dönerek Ali sallallahu aleyhi ve sallam sizden birinizin defaceti gelince namazdan önce o ihtiyacını görsün dediğini işittim. Buyurdu. 853 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sallam akşam yemeği hazırlandığında namaz için kahmet getirilirse önce akşam yemeğini yiyin. Buyurdu. 854 Ebul Melih'ten. O da babasından. Biz Huneyn'de Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. Yağmur yağmaya başladı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın münadisi Herkes namazı çadırında kılsın diye nida etti. 855 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim bütün adabına riayet ederek abdest alır sonra da mescide gitmek kastıyla evinden çıkar. Mescide varınca cemaatı Namazı kılmış bulursa Allah cemaatle kılınan sevabı kadar sevap yazar. Bu ise cemaate katılanların eclinin noksanlaştırmaz. 856 Osman bin Affan'dan Aleyhisselatü Vesselam kim namaz için abdest alır, abdesti tam ve eksiksiz alır, sonra faz namazı kılmak için yürür de, insanlarla cemaatla veya mescitte kılarsa Allah onun günahlarını affeder. 857 bir sürü bin Mihcen, anlatıyor. Mihcen bir mecliste Ali'sülat ve selamla beraber bulunuyordu. Ezan okundu. Kalkıp namaz için gitti. Sonra döndü. Mihcen hala mescitteydi. Ali'sülat ve selam ona, seni namaz kılmaktan alıkoyan nedir? Sen Müslüman değil misin?" dedi. Mihcen, "Müslümanım fakat ben evimde kıldım." dedi. Bunun üzerine Ali'sülat ve selam, "Mescide geldiğinde önceden kılmış olsam bile cemaatla beraber namaz kıl." buyurdu. 858 Cabir bin Yezid bin Esvet'in Amr'ı babasından Hayf mescidinde bir sabah namazında aleyhissalatü vesselam ile beraberdim. Aleyhissalatü vesselam namazını kılınca en geride iki adamın kendisiyle beraber namaz kılmadıklarını gördü. Onları bana çağırın dedi. Yanına geldiler korkudan titriyorlardı. Sizi bizimle beraber namaz kılmaktan alıkoyan nedir dedi. Onlar ya Resulullah biz yüklerimizin yanında kıldık dediler. Aleyhissalatü vesselam öyle yapmayın yüklerinizin yanında kılıp da sonra mescide geldiğinizde cemaatla beraber tekrar kılın ikinci kıldığınız nafile olur buyurdu 859 Ebu Zerden dizime vurarak namaz vaktini geçiren bir kavmin arasında olsan ne yaparsın ben ne yapmam lazım diye sordum namazı vaktinde kıl sonra işine bak eğer namaz kılınırsa sen de mescitte olursan tekrar namaz kıl buyurdu. 860 Meymune'nin azatlı kölesi Süleyman'dan. İbni Ömer'i Belat'ta otururken gördüm. Halk cemaatle namaz kılıyordu. Ya Ebu Abdurrahman niçin namaz kılmıyorsun dedim. Ben namaz kıldım. Ayrıca aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Bir günde aynı namaz iki kere kılınmaz. 861 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve namaza gelirken koşmayın. vakarlı bir şekilde yürüyün. Yetişebildiğiniz kadarı cemaatle kılın. Yetişemedikleriniz ise tek başınıza kılın buyurdu. 862 Ebu Rafi'den Ali sallallahu aleyhi ve ikinci namazını kıldıktan sonra Beni Abdül Eşel oğullarına gider. Akşam namazına kadar onlarla konuşup sohbet ederdi. Bir defasında Aleyhisselatü Vesselam akşam namazına yetişmek için suratlıca giderken baki mezarlığına uğradık. Aleyhisselatü Vesselam yazık sana yazık sana dedi. Bu bana çok ağır geldi. Aleyhisselatü Vesselam bana söylüyor sandım ve geri kalmak istedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam niçin geri kaldın yürü dedi. Bir şey yaptım galiba dedim. Nedir dedi. Bana yazıklar olsun dedin dedim. Hayır sana söylemedim. Şu kabirden geçtiğimiz adam var ya onu ben filan oğullarına zekat toplaması için göndermiştim. Fakat o topladığı zekattan siyah beyaz çizgili bir gömlek çaldı. Fakat şimdi ona o gömleğe karşılık ateşten bir zırh giydirildi dedi. 863 aynı. 864 Ebu Hureyre'den ve selam namaza ilk önce giden Allah rızası için bir deve hediye etmiş gibidir. Ondan sonra gelen bir inek, ondan sonra bir koç, ondan sonra bir tavuk Sonra gelende bir yumurta tasap, tasattuk etmiş gibi sevap alır. 865 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Namaz için kâhmet edildiğinde sadece farz namaz kılınır. 866 Aynı 867 İbnü Buhayne'den Sabah namaz için kâhmet edildi. Müezzin kâhmet getirirken Aleyhisselatü Vesselam bir adamın namaz kıldığını gördü ve Sabah namazının farzına dört rekat mı kılıyorsun buyurdu. 868 Abdullah bin Sercis'ten ve Vesselam sabah namazını kıldırırken bir adam geldi ve iki rekat namaz kılıp cemaate dahil oldu. ve Vesselam namazı bitirince Ya filan bizimle beraber kıldığın mı yoksa tek başına kıldığın mı sabah namazının farzı diye sordu. 869 İshak bin Abdullah'tan Enes'ten işittim. Kısımları anlattı. ve Vesselam bizim eve geldi. Bizimle namaz kıldı. Ben ve yanımdaki kalan yetim çocuk arkasında durduk. Ümmü Süleym bizim arkamızda durdu. 870 İbn Abbas'tan güzel bir kadın ve Vesselam'ın arkasında namaz kılıyordu. Oradakilerden bir kısmı o kadını görmemek için ön safa ilerliyor. Bazılarda en son safa gidiyor. Rukiye eğildiğinde koltuk altlarından Resulullah durumu gördü. Bunu öğrenince Allah Azze ve Celle, andolsun sizden öne geçenleri de biliriz, geride kalanları da. Hicir 24. ayeti indirdi. 871 Ebu Bekir'den, ben mescide girdiğimde Ali sallallahu aleyhi ve sallam rukiyeye varmıştı. Safa girmek için hemen rukuk ettim. Daha sonra Ali sallallahu aleyhi ve sallam, Allah senin taat ve ibadeti olan hırsını artırsın. Ama bir defa, bir daha böyle yapma, buyurdu. 872 Ebu Hureyre'den bir gün Aleyhissalatü Vesselam namaz kıldı. Sonra dönerek, ya filan namazının çok güzel olmazını istemez misin? Namaz kılan kişi kendisine fayda verecek namazı nasıl kılınacağına dikkat etmez mi? Şüphesiz ben önümde gördüğüm gibi arkamdakinde görürüm. 873 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam öğle namazından önce iki rekat öğle namazından sonra iki rekat Akşam namazından sonra evinde iki rekat, yatsı namazından sonra iki rekat. Cuma'dan sonra ise eve dönünceye kadar namaz kılmaz. Daha sonra iki rekat kılardı. 874 Asım bin Damre'den Ali, Ali ve vesselamın kıldığı namazlardan sorduk. Onları yapmaya hanginizin gücü yeter dedi. Gücümüz yetmese de duymuş oluruz dedik. O zaman Ali şunları anlattı. İkindi vakti güneş gökte nasılsa sabahleyin de aynı haldeyken aleyhissalatü vesselam iki rekat namaz kılardı. Öğle vakti zevalden biraz önce de dört. Öğlenin farzından sonra dört. Sonra iki rekat namaz kılardı. İkindinin farzından önce dört rekat sünnet kılardı. Ve her iki rekatta bir mukarreb melekleri, nebilere, onlara tabi olan müminlere ve müslümanlara selam ederdi. Bu hadis zayıftır. 875 Asım bin Damre'den Ebu Ali bu Ebu Talib'e Aleyhisselatü Vesselam'ın gündüz farz namazlarından önce kıldığı namazlardan sordum. Buna hanginizin gücü yeter ki dedi. Aleyhisselatü Vesselam güneş biraz yükseldikten sonra iki rekat öğleden önce dört rekat da sonra namaz kılardı buyurdu. 876 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. İftidah tekbiri alırken ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırıyordu. Ruki için tekbir alırken yine aynı şekilde yapıyordu. Rukudan kalkarken semallahü hamide dediğinde yine aynı şekilde yapıyordu. Sonra Rabbana alekel hamd diyor. Fakat secdeye giderken ve secdeden başına kaldırırken ellerini kaldırmıyordu. 877 İbn Ömer'den ve vesselam'ı gördüm. Namaza başlarken ellerini omuzlar yüzasında kaldırıyor sonra tekbir alıyordu. Rükü için tekbir alırken de böyle yapıyordu. Rüküden başını kaldırdığında aynı şekilde yapıyor ve semallahu lümen hamid ediyordu. Secde ederken böyle yapmıyordu. 878 Abdullah İbn Ömer'den yine aynı. 879 Abdülcebbar bin Vail babasından naklediyor. Aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldım namaza başlarken tekbir alıyor ve ellerini kulakları hizasına kadar kaldırıyordu. Sonra Fatiha okuyor. Fatiha bitince de amin diyordu. Amin derken sesini yükseltiyordu. 880 Malik bin El Huveiris'ten. Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında tekbir alırken ellerini kulakları hizasına kadar kaldırırdı. Rükûya giderken ve başını rükûdan kaldırırken de böyle yapardı. 881 aynı 882, Abdülcebbar bin Vail babasından. Vahil, Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza başladığında ellerinin baş parnaklarını kulak memeleri hizasına kadar kaldırdığını gördüğünü söyledi. 883, Said bin Seman'dan. Ebu Hureyre, Benizuraik Mescidine geldi ve şöyle dedi. Üç şey var ki, Aleyhisselatü Vesselam onları yaptığı halde Müslümanlar terk ettiler. Bu üç şey, namazda elleri tam olarak kaldırma, Tekbirden sonra Fatiha'dan önce ve sonra biraz sukut etme. Secdiye vardığında ve secdeden kalktığında tekbir alma. 884 Ebu Hureyre'den Bir defasında Ali Selatü vesselam mescide girdi. Biraz sonra da bir adam girdi ve namaz kıldı. Sonra gelip Ali Selatü vesselama selam verdi. Ali Selatü vesselam onun selamını aldı ve git tekrar namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın dedi adam döndü daha sonra kıldığı gibi namaz kıldı sonra aleyhissalatü vesselam yanına gelip selam verdi aleyhissalatü vesselam ve aleyhissalam döndü tekrar kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın dedi o adam 3 defa yaptı ve sonra seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan daha iyisini bilmiyorum dedi öğret dedi vesselam, namaza kalktığında önce tekbir aldım sonra Kur'an-ı Kerim'den kolayına gelen bir miktar oku sonra iyice doğurur bir müddet ayakta dur sonra secdeye var mutmain oluncaya kadar secdede kal sonra secdeden başını kaldır mutmain oluncaya kadar otur namazının tamamını böyle yap buyurdu 885 Abdullah bin Ömer'den bir adam aleyhissalatü Selamın arkasında namaza durdu ve namaza başlarken Allahu ekberü kebira velhamdülillahi kesire ve subhanallahi Bukreten ve esila dedi. Aleyhissalatü Selam bunları söyleyen kim dedi? O adam benim ya Resulullah dedi. Bunun üzerine 12 melek bunları arz ve kabul mahaline ulaştırmak için yarış ettiler buyurdu. 886 yine aynı. 887 Alkama bin Vahil babasından. Ali sallallahu aleyhi ve selamı gördüm. Namazda kıyamdayken sağ eliyle sol elini tutuyordu. 888 İbn Mesud'dan Namazda sol elimi sağ elimin üzerine koymuştum. Ali sallallahu aleyhi ve bunu görünce ve sağ elimi tuttu, sol elimin üzerine koydu. 889 Vayl bin Hucur'dan Kendi kendime Ali sallallahu aleyhi ve selam'ın nasıl namaz kıldığına bakayım dedim. Ve Resulullah'ın namaz kılışını seyrettim. Resulullah kalktı, tekbir aldı. Ellerini kulaklar hizasına kadar kaldırdı. Sonra sağ elini, sol eli ve koluna taşacak şekilde bileği üzerine yerleştirdi. Rukiye giderken ellerini yine kulaklar hizasına kaldırdı. Sonra ellerini dizler üzerine koydu. Daha sonra başını rüküden kaldırınca ellerini yine aynı şekilde kaldırdı. Sonra secde etti. Secdede ellerini kulaklar hizasına gelecek şekilde yere koydu. Sonra sol ayağını yatırarak üzerine oturdu. Sol elini sol uyluğu üzerine sol dizi üzerine koydu. Sağ elini de sağ uyluğu üzerine koydu. Sonra parmaklardan ikisini küçük parmağıyla yüzük parmağını yumdu. Baş parmağıyla orta parmağını halka yaptı ve şahadet parmağını kaldırdı. Ali s.a.v. şahadet parmağını kımıldattığını ve dua ettiğini gördüm. 890 Ebu Hureyre'den. Ali s.a.v. namaz kılan kişiyi elini böğrüne koyarak kılmasından nehyetti. 891 Ziyad bin Subeyd'den Abdullah bin Ömer'in yanında namaz kıldım. Elimi böğrüme koymuştum. Eliyle elime vurarak işte böyle yap dedi. Namazı bitirince birisine kim bu diye sordum. Abdullah bin Ömer dedi. Ya Ebu Abdurrahman seni kızdıran nedir dedim. Bu yaptığın çarmıha gerilmeyi andırıyor. ve Vesselam bizi böyle yapmaktan nehy dedi. 897 Ebu Ubeyde'den Ağırlığını iki ayağına birden vererek namaz kılan bir adam görünce şöyle dedi. Sünnete muhalefet etti. Ayaklarını sırayla dinlendirerek kılsaydı daha iyi olurdu. 893 Ebu Ubeyde'den. Abdullah ağırlığını iki ayağına birden vererek namaz kılan bir adam görünce sünnete uymuyor. Ayaklarını sırayla dinlendirerek namaz kılsaydı daha çok hoşuma giderdi dedi. 894 Ebu Hureyreden, Ali sallallahu aleyhi ve namaza başladığında biraz sukut ederdi. 895 Ebu Hureyreden, Ali sallallahu aleyhi ve sallam namaza başladığında tekbir ile kıraat arasında azıcık sukut ederdi. 896 Cabir bin Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve sallam namaza başladığında önce tekbir alır, sonra da şöyle dua ederdi: Benim namazım, hacım hayatım, mematımda hiçbir şerik olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emruldum. Ben halis Müslümanlardan biriyim. Allah'ım. Beni en güzel amellere ve en güzel ahlaka kavuştur. Amin. Onların en güzeline beni ancak sen ulaştırabilirsin. Ve beni kötü işlerden ve çekin huylardan muhafaza et. Amin. Bunlardan beni ancak sen koruyabilirsin. Amin ya Rabbi. 897 Ali'den ve Selam namaza başlarken önce tekbir alır sonra şöyle derdi gökleri ve yeri yaratan var eden Allah'a hanif ve müslüman olarak yüzümü döndüm müşriklerden de değilim şüphesiz namazım da hacım da hayatım da mematım da hiçbir şerik olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir ben bununla emrolundum ben halis Müslümanlardan biriyim. Allah'ım, melik sensin. Senden başka gerçek mabut yoktur. Ben senin kulunum. Ben nefsime zulmettim. İşte günahı, günahımı itiraf ediyorum. Benim bütün günahlarımı mağfiret et. Amin. Zira senden başka mağfiret edecek yoktur. Beni en güzel ahlaka kavuştur. Ahlakın en güzelini ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Beni kötü huylardan ancak sen uzak tutabilirsin. Amin. Buyur Allahım. İşte senin emrini amadeyim davetine icabet ediyorum. Hayrın hepsi senin elindedir. Şer sana ait değildir. Benim varlığım seninledir ve yine sana varacaktır. Senaya layık sensin, yücesin. Senden mağfiret diliyorum. Sana yönelip tövbe ediyorum. Amin ya Rabbi. 898 Muhammed bin Meslemeden Ali sallallahu aleyhi ve nafile namaz kılarken Allah büyüktür. Ben varlığımı gökleri ve yeri yaratana temiz bir Müslüman olarak çevirdim. Müşriklerden de değilim. Namazım, hacım, ibadetim, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım sen her şeyin sahibisin senden başka ilah yoktur seni tenzih eder sana hamd ederim amin ya Böyle dua eder sonra okurdu. 889 ve 900 Ebu Said'ten Ali salat ve selam namaza başladığında Allah'ım seni tesbih eder ve sana hamd ederim. İsmin, zatın pek yücedir, zelal ve azametin yücedir, senden başka ilah yoktur. 901 Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam bize namaz kıldırıyordu. O esnada bir adam gelip mescide girdi, nefes nefeseydi. Allahu Ekber, Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareke dedi. Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince, deminki sözleri söyleyen hanginiz dedi orada dakiler sustular. O adam korktuğu için ses çıkarmadı. O adam "Benim ya Resulullah. Buraya geldiğinde nefes nefeseydim. Onları söyledim." dedi. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve "12 melek gördüm. Bu kelimeleri kim daha önce yazıp da Allah katında çıkaracak?" diye yarışıyorlardı buyurdu. 902 Enes'ten, Nebi Ali sallallahu aleyhi ve Ebubekir ve Ömer namazda kıraata Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlarlardı. 903 yine aynı. 904 Enes'ten bir gün ve Vesselam aramızdayken içinde bulunduğu halden kurtulmak istercesine uykuya dalar gibi oldu. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Biz seni güldüren nedir ya Resulullah diye sorduk. Buyurdu ki az önce bana esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım ya Muhammed. Biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes. Asıl epler olan sana buğz edenin ta kendisidir suresi nazil oldu. Daha sonra biliyor musunuz Kevser nedir dedi. Allah ve Resulü bilir dedik. Kevser cennette bir nehirdir. Rabb'im bana onu vaat etti. Bu nehrin bardakları yıldızların adetinden çoktur. Ümmetim ondan içmeye gelecek. Ümmetimden biri oraya gelirken tökez diyecek ben... Ya Rabbi o benim ümmetimdendir diyeceğim. O zaman Cenab-ı Hak senden sonra onun neler yaptığını bilemezsin buyuracak. 905 Ebu Hureyre'den Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. Sonra Fatiha'yı okudu. Gazabe uğrayanların ve sapıkların yoluna değilden sonra amin dedi. Cemaat da dedi. Her secde içinde Allahu Ekber diyordu. İkinci rekattan sonraki oturuştan kalkınca Allahu Ekber diyordu. Selam verince şöyle dedi. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki içinizde namazı Resulullah'ın namazını en çok benzeterek kıldıran benim. 906 Enes'ten ve selam bize namaz kıldırdı. Besmele'yi okuduğunu bize duyurmadı. Ebu Bekir Ömer de bize duyurmadı. 907 yine aynı. 908 İbn Abdullah bin Mugaffal'den. Ali sallallahu aleyhi Abdullah bin Mugaffal bizden birinin namazda cehren besmeleyi okuduğunu duyunca şöyle derdi. Resulullah'ın arkasında, Ebu Bekir'in arkasında, Ömer'in arkasında namaz kıldım. Hiçbirinin besmeleyi cehren okuduğunu duymadım. 909 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatu vesselam kim namaz kılar da Fatiha'yı okumazsa o namaz tamam değildir. Tamam değildir. Tamam değildir. Buyurdu. 910 Ubade bin samitten Ali sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresini okumayanın namazı muteber değildir. 911 Ubade bin Es-Samit'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem Kitab'ı okumayanın namazı kabul değildir. Fatiha'dan sonra sure zekmedersiniz. Evet, imamdan namaz kılarken arkasında hazır ol vaziyetinde durmayacağız. Ne yapacağız? İmam Fatiha'yı içinden de okusa biz de okuyacağız içimizden. Açıktan okusa biz içimizden okuyacağız. Çünkü Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur. Evet bunu diye Resulullah. 912 i̇bn Abbas'tan Bir defasında Cibril yanındayken ve vesselam ansızın yukarıdan kapı gıcırdısına benzeyen bir ses duydu. Cibril gözlerini semaya kaldırdı ve bu semada açılan bir kapıdır. Şimdiye kadar hiç açılmadı dedi. Senden önce hiçbir nebiye verilmeyen ancak sana verilen iki nurla müjdelerim seni. O iki nur Fatiha ile Bakara suresinin son ayetleridir. Onlardan okuduğun her harfin karşılığını mutlaka alırsın dedi. 913 Ebu Said bin Elmağalla'dan o bir gün mescitte namaz kılarken Ali silahî ve selam gelir ve onu çağırır. Namaz kıldım ve resulhan yanına vardım. Ali silahî ve selam niçin çağırın cemen gelmedin dedi. Ben de namaz kılıyordum dedim. Allahu teala, ey iman edenler, Resulullah sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve resulha icabet ediniz demiyor mu dedi. Ben bu mescitten çıkmadan sana en büyük sureyi öğreteceğim dedi. Tam mescitten çıkarken ya Resulullah bana bir şey söylemiştiniz dedim. O öğreteceğim sure Fatiha suresidir ki o yedayet ve Kur'an-ı Azim'dir buyurdu. 914 Ubey bin Ka'b'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala ne Tevrat'ta ne de İncil'de Fatiha gibi bir sure indirmemiştir. O her namazda tekrarlanan 7 ayettir. Cenabı Hak o sure benimle kulum arasında taksim edilmiştir kolum için dilediği verilir buyurmuştur 915-916 İbn Abbas'tan Nebi ve Vesselam'a Sebül Mesani yani 7 uzun sure verilmiştir bunlar Bakara, Alimran, Nisa Maide, Enam, Yunus ve Araf'tır 917 İmran Bin Hüseyin'den ve Vesselam öğle namazını kıldırdı arkasındaki bir adam namazda Ala suresini okudu. Ali sallallahu aleyhi ve selam kim okudu diye sordu. Ben okudum dedi birisi. O zaman "Anlıyorum ki bazılarınız arkamda sesli okuyarak zihnimi karıştırıyorsunuz." buyurdu. 918 yine aynı. 919 yine aynı. 920 Ubade Samit'ten. Ali sallallahu aleyhi ve bize "Kıraatın cehri okunduğu bir namazı kıldırdıktan sonra şöyle buyurdu." Ben kralı cehre okuduğunda hiçbiriniz Fatihadan başka bir şey okumasın. 921 Ebu Hureyre'den, Ali sallallahu aleyhi ve sallam imam kendisine uyulmak içindir. O tekbir aldığında siz de tekbir alın. O kıraat ederken susun. Semallah hamide deyince Allahümme Rabbena lekel hamd deyin. 922 yine aynı. 923 Ebu Derdadan, Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a her namazda kıraat var mıdır diye soruldu. Evet dedi. Ensardan birisi bu kıraat vacip oldu dedi. Ve bana dönerek çünkü ona en yakın olan bendim. İmam bir kavme namaz kıldırdığında onun kıraatı kafi gelir buyurdu. Tabi Fatiha e hariç. 924 İbni Ebu Evfa'dan Aleyhissalatü Vesselam'a bir adam gelerek Kur'an'dan hiçbir şey aklımda tutamıyorum. Bana Kur'an'dan kafi gelecek kadarını öğret dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah diye buyurdu. 925 Ebû Hureyre'den. Ali sallallahu imam amin dediğinde siz de amin deyin. Çünkü melekler de amin der. Meleklerle beraber amin diyenlerin Allah geçmiş günahlarını affeder. 926 927 928 aynı. 929 yine aynı. 930 yine aynı. 931 Muaz bin Rafia bin Rafi babasından. Ali sallallahu ve selamın arkasında namaz kılıyordum. Bir ara aksırdım. Ve Allah'a binlerce lekesiz gönüller dolusu bereket üzerine bereket getiren hamdolsun. Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi dedim. Ali sallallahu ve selam namazını bitirince döndü ve namazda konuşan kim diye tekrarladı. Bunun üzerine benim ya Resulullah dedim. Aleyhissalatü Vesselam nasıl demiştin tekrar et dedi. O Allah'a binlerce lekesiz gönüller dolusu bereket üzerine bereket getiren hamd olsun dedim. Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi dedi. Nebi Aleyhissalatü nefsim elinde tutan Allah'a yemin olsun ki bu duayı birbiriyle yarış eden otuzdan fazla melek Allah katına ben çıkaracağım diye yarışıyordu. Buyurdu. 932 aynı. 933 Ayşe annemizden Haris bin Hişam aleyhissalatü vesselama sana nasıl vahiy geliyor diye sordu. Aleyhissalatü vesselam bazen çıngırak sesi gibi gelir. Ben o hal zahil olur olmaz. Meleğin söylediğini iyice bellemiş olurum. Vahiyin bana en ağır geleni de budur. Bazen melek bana genç bir adamın suretinde gelir ve vahiy bana söyler. 934 Yine aynı. 935 i̇bn Abbas'tan: O vahyi çarçabık almak için dilini kıpırdatma. Onu toplamak ve kıraatını sabit kılmak bize aittir. Ayetinin tefsir hakkında. ve vesselam inzal edilen ayet-i kerimelerin zaptığı yüzünden güçlük çeker ve mübarek dudaklarını kımıldatırdı. Bunun üzerine Allah Kıyamet suresini 19, 16'dan 19'a kadar indirdi. 936 Ömer bin Attab'tan Hişan bin Hakim bin Hizam Furkan suresini okurken dinledim. O sure içinde bir takım lehçeler söyledi ki Resulullah onları bana okutmamıştı. Bu sureyi sana kim kıraat ettirdi dedim. Resulullah dedi. Yalan söylüyorsun. Resulullah sana bu şekilde okutmadı dedim. Ve elimden tutarak doğru Resulullah'a götürdüm. Ve ya Resulallah sen bana Furkan suresini okuttun. Fakat ben bu adamı dinledim. Senin bana okutmadığın lehçelerle okuyor dedim. ve sellem. Ya Hişam oku bakalım dedi. Hişam önceden okuduğu gibi okudu. Aleyhisselatü Vesselam bu sure bu şekilde nazil oldu dedi. Sonra ya Ömer sen de oku dedi. Ben de okudum. Bu şekilde nazil oldu dedi ve Kur'an 7 lugat üzerine inzal buyurmuştur buyurdu. 937 yine aynı. 938 yine aynı. 939 Ubeybin Ka'ab'dan. Aleyhisselatü Vesselam beni Beni Gıfar'ın gölü kenarındaydı. Cibril geldi ve Allahü Teala Kur'an'ı ümmetine bir lügat üzerine okumanı emrediyor dedi. Aleyhissalatü Vesselam Allah'tan affını ve mağfiretini talep, ed talep ederim. Ümmetim buna güç yetiştiremez dedi. Sonra Cibril yine aynı şeyleri söyledi. Aleyhissalatü Vesselam yine aynısını dedi. Cibril üçüncü defa geldi. Yine aynı şeyleri söyledi. Aleyhissalatü Vesselam yine bunu söyledi. En son Allahü Teala Kur'an'ı ümmetine 7 lügat üzerine okumanı emrediyor. Bunlardan hangi lügatla okursa doğru okumuş olurlar dedi. 940 Ubey bin Ka'btan Aleyhissalatu vesselam bana bir sureyi talim ettirdi. Bir defasında ben mescitte oturuyordum. Bir adamın benim okuduğumdan başka türlü okuduğunu işittim. Ona "Sana bu sureyi kim talim etti?" dedim. "Resullah" dedi. "Benimle beraber gel. Resullaha gideceğiz." dedim. O adamı Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim ve Ya Resulullah bu adam bana talim buyurduğun sureyi başka türlü okuyor dedim. Aleyhisselatü Vesselam Ya Ubey oku dedi. Ben o sureyi okudum. Aleyhisselatü Vesselam güzel okudum dedi. Sonra o adama sen de oku dedi. O adam da okudu ama benim okumamdan farklıydı. Ona da güzel okudum dedi ve Ya Ubey Kur'an Yedi kıraat ve vecih üzerine inzal edildi. Onların hepsi de kâfi ve şifa vericidir buyurdu. 941 aynı. 942 İbn-i Ömer'den ve Vesselam Kur'an sahibi hafız bağlanmış devenin sahibi gibidir. Onu gözettiği müddetçe tutabilir. Onu bırakırsa kaçar gider. 943 Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam Kur'an sahiplerinden hafızlardan birisinin şu şu ayetleri unuttum demesine kötüdür. Belki unutuldu demek gerekir. Kur'an'ı daima okuyup müzakere edin. Çünkü Kur'an Kur'an'ın hafız kişilerin gönüllerinden kaçması develerin iplikten kurtulup kaçmalarından suratıdır. 944 İbn Abbas'ta Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının farzında ilk rekatta Bakara suresindeki Allah'a ve bize indirilene iman ettik deyiniz ayetini sonuna kadar. ikinci rekatta ise Allah'a iman ettik bizim Müslüman olduğumuza şahit ol ayetlerini okurdu. 943 Ebu Hureyre'den ve Vesselam sabah namazında kafirin ile ihlas surelerini okudu. 946 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sabah namazını kıldırdığını hatırlarım fakat uzatmıyordu. Öyle ki ben acaba sadece Fatiha'yı mı okudu diyordum. 947 Şebib Ebu Ravık'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem ashabın birinden naklediyor. Ali sallallahu aleyhi ve bir defasında sabah namazını kıldırdı ve Rum Suresi'ni okudu. Fakat karıştırdı. Namazı bitirince niçin benimle beraber namaz kılanlardan bazısı temizliği güzelce yapmaz bizim Kur'an okuyuşumuzu onlar karıştırıyorlar buyurdu. 948 Ebu Berzeden Ali selamü aleyhi sabah namazında 60 ile 100 ayet okurdu. 949 Ümmü Hişam bint Harise bin Numandan Ben Kaf ve Mecid suresini Ali selamü arkasında sabah namazı kıldırırken öğrendim. 950 Ziyad bin ilakadan amcamdan, amcamdan işittim şunları anlattı a.s. ile beraber sabah namazı kıldım rekatlarının birinde tomurcukları birbirine kat kat katlanmış ulu hurma ağaçları bitirdiği okudu yani Kaf suresini 951 Amr bin Hureys'ten a.s. sabah namazında Şems suresini okurken dinledim 952 Ukbe bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve Felak ve Nas'tan soruldu. Ukbe diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve bize sabah namazını Felak ve Nas ile kıldırdı. 953 Ukbe bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gidiyordum. O bineğin üzerinde elimi ayağı üzerine koyup ya Resulallah bana Hut ve Yusuf sorularını tahmim et Ali sallallahu aleyhi ve Allah indinde Felak ve Nas'tan daha makbul bir şey okumayasın buyurdu. 54 yine aynı 955 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Cuma günü sabah namazında Elif Lamim Tenzülül Kitab ile Hel Eta suresini okurdu 956 İbn Abbas'dan Aleyhissalatü Vesselam Cuma günü sabah namazında Secde suresini ve İnsan suresini okurdu 957 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam Sad Suresinde secde etti ve buyurdu ki Davut Aleyhisselam tebe olmak üzere secde etmişti. Biz de şükür olarak secde ederiz. 958 Cafer bin Elmuttalip bin Ebu Veda babasından Aleyhissalatü Vesselam Mekke'deyken Necim Suresini okudu ve secde etti. Aleyhissalatü Vesselam'ın yanındakileri de secde ettiler. Sadece ben başımı kaldırdım ve secde etmedim. O zaman daha Müslüman olmamıştım. 800, şey 959 Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam Necim Suresini okudu ve secde etti 960 Zeyd bin Sabit'ten hiçbir yerde imamla beraber kıraat yoktur diye cevap verdi Aleyhisselatü Vesselam huzurunda bir defa Necim Suresini okudum Aleyhisselatü Vesselam secde etmedi 961 Ebu Seleme'den Seleme bin Abdurrahman'dan Ebu Hureyre cemaatle namaz kıldırırken İze Semâ Şakka suresini okudu ve secde etti. Namazı bitirince onlara Ali sallallahu aleyhi ve bu surede secde ettiğini haber verdi. 962 963 964 ve 965 yine aynı. 966 Ebu Hureyre'den Ebu Bekir, Ömer ve onlardan daha hayırlı olan Ali sallallahu aleyhi ve sellem e, İkra'da ve Şakka surelerinde secde Ederlerdi. 967 yine aynı. 968 Ebu Rafi'den Ebu Hureyre'nin arkasında yatsıyı kıldım. Şakkat suresini okudu ve secde etti. 968 Atadan Ebu Hureyre dedi ki bütün namazlarda kıraat mevcuttur. Aleyhissalatü vesselamın cehri okuduklarında biz de size cehri okuduk. hafi olanlarda biz de hafi kıldırdık buyurdu 970 yine aynı. 971 Beradan ve Vesselam'ın arkasında öğle namazını kıldık. Lokman ve Zariye surelerine arka arkaya ayetler okuduğunu duyardık. Bu hadis zayıftır. 972 Ebu Bekir bin Ennadır'dan Biz tarafta Enes'in yanındaydık. Enes oradakiler öğle namazını kıldırdı. Namazı bitirince selam ile beraber öğle namazını kıldırdım. Bize ilk iki rekatta âlâ ve hel etaki hadisul gaşiye surelerini okudu dedi bu hadis de zayıftır 973 Ebu Said El Hudr'de öğle namazına başlanırdı birisi bakiyeye gidip defacetini yapar sonra abdest alıp gelir Aleyhissalatü Vesselam daha ilk rekatta olurdu Aleyhissalatü Vesselam ilk rekatı uzatırdı 974 Abdullah bin Ebu Katade babasından naklediyor Aleyhissalatü Vesselam bize öğle namazını kıldırır İlk iki rekatta okuduğu ayetleri bazen duyardık. Öğle namazında ve sabah namazında ilk rekatları uzatırdı. 974 yine aynı. 975 aynı 76 Abdullah bin Ebû Katâde'den Ali sallallahu aleyhi ve öğle namazının ilk iki rekatında kıraat eder, bazen ayetleri bize duyururdu. Ali sallallahu aleyhi ve ilk rekatı uzatır, ikinci rekatı kısaltırdı. Bunu sabah namazında da yapar, ilk rekatı uzatırdı, ikinci rekatı uzatmazdı. İkinci namazının ilk iki rekatında okuduklarını duyardık. Yine ilk iki rekatı uzatır, ikinci rekatı uzatmazdı. 977 yine aynı. Aleyhissalatü vesselam öğle ve ikindi namazdan ilk iki rekatında Fatiha ve iki sure okur. Üç ve dördüncü rekatlarda ise sadece Fatiha'yı okur. Bazen okuduklarını bize duyururdu. Öğle namazın ilk iki rekat, ilk rekatını uzatıldı. 978, Abdullah bin Ebu Katade babasından, Ebu Seleme'de Ebu Katade'den. Aleyhisselatü Vesselam, öğle ve ikindi namazdan ilk iki rekatında Fatiha ve iki sure okurdu. Bazen ayetleri bize duyururdu. Öğle namazının ilk rekatını uzattır, ikinci rekatını uzatmazdı. Sabah namazında öyle yapardı. 979, Cabir bin Semure'den. Aleyhissalatü Vesselam öğle ve ikindi namazdan ilk iki rekatında Buruç ve Tarık'ı ve bunlara benzer sureleri okurdu. 980, Cabir bin Semure'den Aleyhissalatü Vesselam öğle namazında yarşa, ikindi namazında ise buna benzer bir sure okurdu. Sabah namazında ise bundan daha uzun okurdu. 981 Zeyd bin Esrem'den Enes'in yanına vardık namaz kıldınız mı dedi evet dedik o zaman yağ cariye abdest suyu getir çünkü ben sizin imamınız gibi namazı ve vesselam namazına benzeyen birisinin arkasında namaz kılmadım dedi. 982 Ebu Hureyre'den filan adam gibi namazı ve vesselamın namazına benzeyen birisinin arkasında namaz kılmadım dedi. O adam öğle namazının ilk iki rekatını uzatır diğerlerini uzatmazdı. İkindi namazında uzatmazdı. Akşam namazında mufassal sureleri kısa okur. Yatsı namazında ise Mufassarları vasat olanları Sabah namazında ise uzun Mufassarları okurdu. 983 yine aynı. 984 Cabir'den. Ensardan bir adam yanında iki su taşıyan devesiyle Muaz'ın yanına gitti. O sırada Muaz akşam namazını kıldırıyordu. Muaz Bakara suresini okumaya başlayınca Adam kendi başına namazı kıldı ve gitti. Resulullah bunu duyunca sen fitne mi çıkarıyorsun ya Muaz? Sen cemaatimi dağıtacaksın ya Muaz? dedi. Sonra Ala, Şems, Duhaha ve bunlara benzeyen sureleri okumadığını buyurdu. 985 Ümmül Fazıl binti Haris'ten. ve Vesselam bize evinde akşam namazı kıldırdı ve namazda Muselet suresini okudu. Bundan sonra vefat edinceye kadar cemaata namaz kıldırmadı. 986 İbn Abbas annesinden naklediyor. İbn Abbas'ın annesi Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam namazında Mürselat Suresini okuduğunu duymuş. 987 Muhammed Bin Beyir Bin Mutim'den Aleyhisselatü Vesselam akşam namazında Tur Suresini okuduğunu duydum. 988 Abdullah Bin Utbe Bin Mesut'tan Aleyhisselatü Vesselam akşam namazında Duhan Suresini okudu. 989 Zeyd Bin Sabit'ten Omervan'a ya Ebu Abdülmelik akşam namazında İhlas ile Kevser'i okuyor musun dedi. Mervan evet dedi. Zeyd bin Sabit Allah'a yemin olsun ki Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Elif Lam Mim Sadı okuduğunu hatırlarım dedi. 990 Mervan bin El Hakem'den yine aynı. 991 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bir defasında akşam namazında Araf suresini okudu. Sureyi iki rekata bölüştürdü. 992 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam namazından sonraki iki rekat sünnette ve sabah namazından önceki iki rekat sünnette kafirin ve İhlas suresi okuduğunu 20 defa bu kulaklarından duydum. 993 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam adamın birini bir müfreziye komandan tayin etti. O adam namaz kıldırırken her kıraatin sonunda ihlası okuyordu. Müfrese geriye dönünce o meseleyi Resulullah'a naklettiler. Ali sallallahu aleyhi ve ona sorun bakalım için böyle yapmış dedi. O adama sordular şöyle dedi. O sure Rahman olan Allah'ın sıfatlarına muhtevidir. Bu sebeple onu okumayı seviyorum. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve ona da Allah'ın kendisini sevdiğini haber verin buyurdu. 994 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber dönüyordum. O esnada birinin İhlas Suresini okuduğunu duydu ve vacip oldu dedi. Ne vacip oldu dedim? Cennet dedi. 995 Ebu Said'den Birisi bir başkasının bütün gece İhlas Suresini tekrarladığını duyuyor. Sabah olunca Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve hadiseyi anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam nefsim elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu sureyi okumak Kur'an'ın üçte birini okumaya muadildir buyurdu. 996 ebu Eyyub'dan Ali sallallahu ve selam İhlas Suresi Kur'an'ın üçte 3üne bedeldir buyurdu. 997 Cabir'den Muaz gelip yatsı namazını kıldırdı ve namazı çok uzattı. Bunun üzerine Ali ve selam Fitne çıkarmaya mı memursun ya Muaz deyip 3 kere tekrarladı ve Âlâ ve Duha ve fatarat sureleri neyine yine yetmiyor buyurdu. 998 yine aynı. 999 yine aynı. Bin Bera'dan Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yatsı namazı kıldım. Namazda Zeytin suresini okudu. Bin bir Ali sallatü Vesselam seferdeydi. Yatsı namazını ilk iki rekatında vettini okudu. 1002 iki Cabir'den Ömer Sa'da Halk senin her şeyinden şikayet ediyor namazından bile dedi. Saat ilk iki rekatta acele etmiyorum biraz uzatıyorum. Üçüncü ve dördüncü rekatta kısa kıldırıyorum. Kıldırdığım namazların hiçbirinde Resulullah'ın namazından daha kısa kıldırmıyorum dedi. Ömer bu senin düşüncen dedi. 1003 Cabir bin Semre'den küfe ehlinden bir kısmı Saat hakkında Ömer'e şikayette bulundular ve namazı tadiler erkanıyla kıldırmıyor dediler. Saat ise... Fakat ben onlara Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı gibi kıldırıyorum. Namazın hiçbirini eksik yapmıyorum. İlk iki rekatta kıyam uzatıyor, üç ve dördüncülerde uzatmıyorum dedi. Ömer bu senin kendi düşüncen dedi. 1004 Abdullah'tan Birbirine benzer uzunlukta öyle sureler bilirim ki Aleyhisselatü Vesselam onlardan 20 tanesini 10 rekatta okurdu. Daha sonra Abdullah Alkame'nin elinden tutup içeri girdi. Sonra Alkame içeriden çıkıp yanımıza geldi. Ona sorduk o sureleri söyledi. 1005 Ebu Vail'den Abdullah'ın yanında bulunan bir adam anlattı. Bir rekatta bir mufassal sure okurdum. Abdullah şiiri nasıl suratlı okursan öyle suratlı oku. Zira uzunlukta birbirine benzeyen öyle sureler bilirim ki sellem onların arasını açmazdı. Daha sonra Abdullah mufassallardan her rekatta ikişer tane okuyan 20 sure söyledi. 1006 Abdullah'dan onun yanına bir adam gelerek bu gece bir rekette bir mufassal sure okudumdur. Bunun üzerine Abdullah şiir gibi daha suretli oku. Aleyhissalatü vesselam müfassalardan hamimli 20 sure okurdu dedi. 1007 Abdullah bin Es-Said'den Mekke'nin fethi günü Aleyhissalatü ve ile beraberdim. Resulullah Aleyhisselam Kabe'nin ön tarafında namaza durdu. Nalınlarını çıkarak sol tarafına koydu ve ve müminin Suresi'ni okumaya başladı. Musa ve İsa'nın zikredildiği ayetlere gelince kendisini bir hışkırık tuttu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem kısa kıraati keserek ruk'uya vardı. 1008 Huzeyfe'den o bir gece Ali sallallahu aleyhi yanında namaz kıldı. Resulullah azab ayeti gelince kıraati kesip istiğhazede bulunur. Rahmet ayeti gelince de kıraati keser, dua ederdi. Rukularda Subhan Rabbil Azim, secdelerde ise Subhan Rabbil Ala derdi. 1009 yine aynı 1010 Cesre binti Decaceden Ebu Zer'in şöyle dediğini duydum. Hani Resulullah gece namazı kalktı, sabah olunca ya kadar bir ayeti tekrarladı. O ayet şu idi. Eğer onları azap edersen onlar senin kulların. Şayet onları affedersen sen aziz, ve hakimsin. Maide 120. 1011 Namazında sesini pek yükseltme. Pek de kısma. İsrail 110. ayet hakkında i̇bn Abbas bu ayet nazil olduğunda Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de İslam'ı açıktan yaymaya başlamamıştı. Fakat ashabına namaz kıldırdığında namaz okurken sesini yükseltiyordu. Müşrikler ise Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini duyunca Kur'an'a, Kur'an'ı gönderene hem de kendisine Kur'an gelene küfrediyordu. Bunun üzerine Allahu Teala Peygamberine bu ayeti indirdi. 1012 yine aynı. 1013 Ümmü Ben evimde olduğum halde Ali sallallahu aleyhi ve kıraatını işitiyordum. 1014 Katade'den Enes'e Ali Vesselam'ın aleyhi kıraatının nasıl olduğunu sordum. Ali sallallahu sesini uzatırdı. 1015 Beradan Ali sallallahu Kur'an'ı seslerinizle ziynetlendiriniz buyurdu. 1016 yine aynı. 1017 Ebu Hureyli'den Aleyhissalatü Vesselam Allah Nebisi'nin güzel sesle Kur'an okuması kadar hiçbir güzel ses işitmemiştir. 1018 Ebu Hureyre'den yine aynı. 1019 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Ebu Musa'nın Kur'an okumasını dinledi ve şöyle buyurdu. Muhakkak ki sana Zavut Peygamberin namelerinden bir name verilmiştir. 1020 Ayşe annemizden yine aynı. 1021 yine aynı. 1022 Yağla bin Memlek'ten o Ümmü Seleme'ye aleyhissalatü vesselamın kıraatının ve namazının nasıl olduğunu sordu. Ümmü Seleme sizinki ile onun namaz arasında o kadar fark var ki sonra onun kıraatı harfleri sayılacak kadar ağır okuduğunu anlattı. 1023 Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan Mervan Ebu Hureyre'yi Medine'de kendi yerine vekil bıraktı. Ebu Hureyre faz namazları kıldırırken tekbir alırdı. Rüku ederken de tekbir alır. Başını rüküden kaldırdığında Semallah Hamid'e Semallâhü lümen hamide rabbenâ velekel hamd derdi. Sonra secde ederken yine tekbir alır. Teşeütten sonra kalkarken yine tekbir alır. Namazı bitinceye kadar hep böyle yapardı. Namazı bitirip de selam verince mescidde eklerine döner ve nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki namazı Resulullah'a en çok benzeyenin ben olduğunu söylerim derdi. 1024 Malik bin Hüveydis'ten Ali sallatü vesselam namaz için tekbir aldığında ruku ederken başını rukudan kaldırdığında ellerini kulaklarını memelerine değecek kadar kaldırdığını gördüm. 1025 Salim babasından Ali sallatü vesselamı gördüm. Namaza başladığında ruku ederken başını rukudan kaldırdığında ellerini omuzları hizasına kadar kaldırıyordu. 1026 Abdullah'tan Siz Ali sallatü vesselam'ın namazını haber vereyim mi? Evet deyince namaza başlarken ellerini kaldırdı bir daha kaldırmadı bu hadis müdreştir 1027 Ebu Mesut'tan ve vesselam ruku ve secdede sırtı dümdüz olmayanın namazı tamam olmaz buyurdu 1028 Enes'ten ve vesselam ruku ve secdelerinizde vücudunuz düzgün dursun sizden biriniz secde ederken kollarını köpek gibi yere yaymasın 1029 İbrahim'den Alkama ve Efset'ten onlar Abdullah'la beraber onun evine idler Abdullah onlar namaz kıldılar mı dedi. Evet dedik. Abdullah onlara imam oldu. İkisinin arasında durdu ve ezan okudu. Ne de kâhmet etti. Sonra üç kişi olduğunuzda böyle yapın. Üçten fazla olduğunuzda sizden biriniz imam olsun. Ön tarafa geçsin. Teşebbütle ellerini uyduklarının üzerine koysun. Sanki ben Resulullah'ın parnaklarını bitiştirip dizlerin üzerine koyduğunu görür gibiyim. 1030 aynı. 1031 yine aynı. 1032 Musab bin Saad'dan. Babamın yanında namaz kıldım. Rüküde ellerimi dizlerimin arasına koydum. Babam bana ellerini dizlerin üzerine koy dedi. Bir başka seferde yine böyle yaptım. Bu sefer babam, biz böyle yapmaktan nehy edildik. Elleri dizlerinin üzerine koymakla emrolunduk dedi. 1033 yine aynı. 1034 Ömer'den. Rüküde elleriniz dizlerinizin üzerine koymak sünnet olmuştur. Dizlerinizi tutunuz. 1035 Ömer'den. Sünnet olan ellerle dizleri Maktır. 1036 Salim'den Ebu Mesud'a geldik ve bize Resulullah'ın namazından bahsetledik. Ebu Mesud kalkıp aramıza dikildi, tekbir aldı. Ruka ettiğinde avuçlarını dizlerinin üzerine koydu, parmaklarını uzattı, dirseklerinin yanlarına açtı. Her uvuzu yerli yerine oturdu. Sonra semallahu lümenamid dedi ve bütün uvuzlar yerlerine geçecek şekilde doğruldu. 1037 Ukbe bin Amr'dan ''Size Ali Selayt ve Sıram'dan gördüğüm gibi namaz kılayım mı?'' Biz de ''Evet'' dedik. Kalkıp namaza durdu. Ruku ettiğinde avuçlarını dizlerinin üzerine koydu. Parnaklarıyla dizlerini tuttu. Koltuk altlarını açtı. Her uvuzu yerli yerine geldi. Sonra başını kaldırdı ve dümdüz oluncaya kadar doğruldu. Sonra secde etti. Koltuk altlarını açtı. Bütün uvuzlar yerli yerine geldi. Sonra oturdu. Bütün uvuzlar hareketsiz kaldı. Sonra tekrar secdeye vardı. Bütün uvuzlar yerli yerine geldi. Bunları dört rekatlı bir namazın her rekatında yaptı. Sonra da Ali sallallahu aleyhi ve böyle namaz kılardı ve bize böyle namaz kıldırdı dedi. 1038 yine aynı. 1039 Ebu Humaid es-Saidi'den Ali sallallahu aleyhi ve ettiğinde düzgün durur, başını ne kaldırır ne de eğerdi. Ellerini de dizlerinin üzerine koyardı. 1040 Ali'den Ali sallallahu ve sellem bana ipekli elbise ve ipek giymeyi, altın yüzük takmayı ve rükuda kıraati yasakladı. 1041 yine aynı. 1042 Ali sallallahu ve sellem bana size yasakladı demiyorum. Altın yüzük kullanmayı, kassi, müsettem ve muasser kumaşlarını giymeyi ve rükuda kıraati yasakladı. 1043, 1044 yine aynı. 1045 İbn Abbas'tan Vefatına yakın Nebi Aleyhisselam hücreti saadetlerinde perdeyi kaldırdı. Müslümanlar Ebu Bekir'in arkasında saf bağlamıştı. Şöyle buyurdu. Ey Naz! Nübüvvet müzdelerinden sadece rüyayı saliha kalıyor ki onu Müslümanlar görür ve onlara gösterir. Sonra şöyle dedi. İyi dinleyin. Rukuda veya secdedeyken Kur'an okumaktan nehyolundum. Ruku ettiğinizde Rabbul alemi tazim edin. Secdede ise dua etmeye gayret edin. Çünkü secdede ettiğiniz dua kabul olmaya daha layıktır. 1046 Huzeyfeden Ali sallallahu ve ile beraber namaz kıldım. Ruku'da Subhan Rabbiyal Azim, secdede ise Subhan Rabbiyal Ala dedi. 1047 Ayşe annemizden Ali sallallahu ve ruku ve secdelerinde ekseriyetle Subhaneke, Rabbena ve Bihamdik, Allahummeğfirli derdi. 1048 Ayşe annemizden Ali sallallahu ruku'da ve Subbuhun Kuttusun Rabbul Melaiketi ve Ruhi derdi. 1049 Avf bin Malik'ten bir gece aleyhissalatü vesselam ile beraber namaza kalktım. Resulullah Rukiye vardığında Rukiye'de Bakara suresini okuyacak kadar bir zaman bekliyor ve Subhane zil vel melaiketi vel kibriyayı vel azameti diyordu. 1050 el, Ali'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem ettiğinde "Allah'ım, senin için ruku ettim. Sana teslim oldum. Sana iman ettim. Kulaklarım, gözlerim, kemiklerim, aklım, sinirlerim sadece senin önünde eğilir." buyurdu. 1051 Cabir bin Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem rukiye vardığında şöyle derdi: "Allah'ım, senin için rukiye vardım. Sana teslim oldum. Sana güvendim. Rabb'im sensin. Kulaklarım, gözlerim, kanım, etim, kemiğim, sinirim alemlerin Rabbi olan Allah için boyun eğer." 1052 Muhammed bin Meslemeden Aleyhisselatü Vesselam nafile namaz kılarken Rukiye vardığında şöyle derdi. Allah'ım senin için Rukiye vardım. Sana iman ettim. Sana teslim oldum. Sana güvendim. Rabbim sensin. Kulaklarım, gözlerim, etim, kanım, aklım, sinirim alemlerin Rabbi olan Allah için oyunu erim. 1053 Rifa bin Rafi anlatıyor. Biz Ali ve selam ile beraber mescitteyken idik. Derken biri geldi, selam verdi deyip namazı düzgün kılmayan hadisin aynısı. 1054 katadeden Ali sallallahu ve selam rüku ettiğinizde ruku ve secde ettiğinizde de secdeyi tam yapın. 1055 Alkama bin Vahil babasından Ali sallallahu ve arkasında namaz kıldım. Namaza başladığında ruku ettiğinde ve semallahu dediğinde ellerini şöyle kaldırdığını gördüm. Elleriyle kulaklar hizasına kadar kaldırdı. 1056 Malik bin el-Hüveyris'ten. ve Vesselam ruku ettiğinde ve başını ruküden kaldırdığında ellerini kulaklar hizasına kadar kaldırdığını gördüm. 1057 Salim babasından. Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında elleri omuzlar hizasına kadar kaldırıyordu. Başını ruküden kaldırdığında aynı şekilde yapıyordu semallahu lümen hamide dediğinde Rabbana velekel hamd diyordu. İki secde arasında ellerini kaldırmıyordu. 1058 Abdullah bin Mesut'tan siz ve vesselamın kıldığı gibi namaz kıldırayım mı? Sonra namaz kıldı. Ellerini sadece bir defa kaldırdı. Bu zayıftır ve aynı zamanda müdireştir. 1059 İbn-i Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam namaza başladığında ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırdı. Rükü için tekbir aldığında ve başını rüküden kaldırdığında da aynı şekilde ellerini kaldırdı. Sonra Semallahu lumenhamide Rabbena velekel hamd dedi. Secde ederken ellerini kaldırmadı. 1060 Ebu Hureyre'den ve Vesselam başını kaldırdığında Allahümme Rabbena velekel hamd derdi. 1061 Enes'ten Nebi Aleyhisselam bir defasında attan sağ yanı üzerine düştü. Asap ziyaretçinin huzuruna geldi. Namaz vakti geldi. Aleyhisselatü Vesselam namazı eda edince şöyle dedi. İmam kendisine uyulmak içindir. Ruku ettiğinizde, ettiğinde siz de ruku edin. Rukiden kalktığında siz de kalkın. Sevim Allah'a hamide dediğinde siz de Rabbena ve lekel hamd deyin. 1062 Rifa bin Rafi'den bir gün ve Vesselam'ın arkasında namaz kılıyorduk Aleyhissalatü Vesselam rüküden başını kaldırdığında semallahu lumen hamide dedi Arkan, ardında namaz kılan biri Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayiben mübareken dedi Aleyhissalatü Vesselam namazı bitirince az önce şu kelamı söyleyen kimdi dedi o bendim ya Resulullah dedi bunun üzerine ve Vesselam vallahi otuz küsür melek gördüm ki bu sözü hangimiz daha önce yazacak diye yarış ediyorlardı buyurdu 1063 Ebu Hüreyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam "İmam dediğinde siz de "Rabbenâ ve berekel hamd" deyin. Tesbihi meleklerin tesbihiyle aynı ana rastlayan kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur. 1064 Ebu Musa'dan Ali sallallahu selam bize hutbe irad etti. Takip edeceğimiz yolu açıkladı ve nasıl namaz kılacağımızı öğretti ve şöyle buyurdu. Namaz kıldığınızda saflarınızı düzgün tutun. Sonra sizden biriniz imam olsun. İmam tekbir aldığında siz de tekbir alın. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil okuyunca amin deyin. Allah da dualarınızı kabul etsin. İmam tekbir alıp rüku ettiğinde siz de tekbir alın ve rüku edin. İmam sizden önce rüku eder ve sizden önce başını rüküden kaldırır. Aleyhissalatü vesselam ötekilerde de durum böyledir. İmam namazda cemaatten önce davranır buyurdu. İmam semallahu dediğinde siz de Allahümme rabbena ve lekel hamd deyin Allah kabul eder. Çünkü Allah nebisinin lisanıyla semallahu lumenhamide buyuruyor. İmam tekbir alıp secde ettiğinde siz de tekbir alın ve secde edin. İmam sizden önce secde eder ve sizden önce secdeden kalkar. Namazdaki diğer hareketlerde de durum aynıdır. Oturduğunda sizden her birinizin ilk okuyacağı mülk Allah'ındır. Namaz ve güzel sözlerde Allah'a mahrustur. Ey Nebi selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Muhammed'in onun kulu ve resul olduğuna şahadet ederim. İşte bu yedi cümledir ki tahiyyatü salattır. 1065 Bera bin Azip'ten ve Vesselam'ın ruku rükü ile rüküden başını kaldırması ve secdeleri ile iki secde arası aşağı yukarı müsaviydi. 1066 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü vesselam semallahu menhamide dedikten sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım gökler dolusu yeryüzü dolusu ve bunların dışında dilediği şeyin dolusu sana hamdolsun olsun da bunu. 1067-1068 yine aynı. 1069 yine aynı. 1070 Enes'ten ve vesselam bir ay müddetle Rukudan sonra Allah ve Resulüne isyan eden Zil Zekvan ve Usai'ye beddua ederek kunut okudu. 1071 İbn-i Sirin'den Enes'e aleyhissalatü vesselam sabah namazında kunut duası okudu mu diye soruldu. Evet dedi. Rükü'den önce mi sonra mı dendi? Rukudan sonra dedi. 1073 Ebu Hureyre'den ve vesselam sabah namazının ikinci rekatinde başını Rükü'den kaldırınca şöyle dua ederdi. İlahi Velid bin Elvelidi, velidi Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Ebu Rabia'yı ve Mekke'de küffar elinde kalıp zayıf görülen müminleri kurtar, İlahi mudara daha büyükler beyindir içinde bulundukları bu yılları Yusuf'un zamanındaki kıtlık yılları gibi yap derdi. 1074 yine aynı 1075 Ebu Hureyre'den İçinizde namazı Resulullah'ın namazına en yakın olan benim. Ebu Hureyre öğle namazıyla yatsı ve sabah namazının son rekatlarında semallahu lümen hamide dedikten sonra kunut okur ve müminlere dua kafirlere lanet ederdi. 1076 Bera Ali Azip'ten Aleyhisselatü Vesselam sabah ve akşam namazlarında kunut duası okurdu. 1077 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir ay kunut duası okudu. 1078 Salim babasından Salim'in babası Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah namazının son rekatında başını rüküden kaldırınca ilahi filan ve filana lanet et diye münafıklardan bazılarına beddua etti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Alimden 128'i indirdi. 1079 NS'ten Ali Selamet ve Selam, Arap Kabilelerinden bazılarına aleyhine bir ay kunut buyurdu, sonra terk etti. 1080 Ebu Malik el Eşcaiden, Ali Selamet ve Selamın arkasına namaz kıldım, kunut duası yapmadı. Ebu Bekir'in arkasına namaz kıldım, o da yapmadı. Ömer'in arkasına namaz kıldım, o da yapmadı. Osman'ın arkasına namaz kıldım, o da okumadı. Ali'nin arkasına namaz kıldım, o da okumadı. Oğlum bunu yapan bidat işlemiştir dedi. 1081 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte öğle namazını kıldık. Ben çakıl taşlarından bir avuç alıp soğutuyor sonra diğer avucuma geçiriyor ve secde ederken alnımı koyacağım yere bırakıyordum. 1082 Mutarrif'ten İmran bin Hüseyinle ile beraber Ali bin Ebu Talib'in arkasına namaz kıldım. Secde ettiğinde tekbir alıyor başını secdeden kaldırdığında yine tekbir alıyor iki rekattan kalkarken yine tekbir alıyor. Namazını bitirince İmran bin Hüseyin elimden tutarak dedi ki bu bana Ali Sallatü vesselam'ın namazını hatırlattı. Ali Sallatü vesselam her eğiliş ve tek tekbir alır sonra sağına ve soluna selam verirdi. Ebu Bekir Ömer de böyle yapardı. 1084 Hakim'den Ali Sallatü vesselama kıyamdan sonra secde etmek üzere beyat ettim. 1085 Malik bin El-Hüveyris'ten o Nebi Aleyhisselam'ın namaza başlarken ruki ettiğinde, başını rüküden kaldırdığında secde ettiğinde, başını secdeden kaldırdığında ellerini kulakları hizasına kadar kaldırdığını görmüş. 1086-1087 Malik bin El-Huvayris'ten yine yukarıdaki hadisin aynısı. 1088 İbn-i Ömer'den ve Vesselam namaza başladığında ruki ettiğinde ve kalktığında ellerini kaldırırdı. Bunu secde ederken yapmazdı. 1089, Vayl bin Hucur'dan Ali sallallahu ve selamı gördüm secdederken ellerini ellerinden önce dizlerini koyar. Kalkarken de dizlerinden önce ellerini kaldırdı. Bu hadis sahihtir. 1090, Ebu Hureyre'den Ali ve selam sizden biri namazında secdeye yöneliyor da deve çöküşü gibi önce dizleri sonra elleri mi koyuyor? Böyle yapmayın. 1091, Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve selam sizden biri secde ettiğinde dizlerinden önce ellerini yere koysun. Devenin çöküşü gibi çökmesin. 1092 İbn Ömer'in Ali sallallahu aleyhi ve refettiği bir hadiste yüzün secde ettiği gibi eller de secde eder. Sizden biri yüzünü yere koyduğunda ellerini de koysun. Yüzünü kaldırdığında ellerini de kaldırsın. 1093 İbn Abbas'tan Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem yedi uzuv üzerine secde etmekten emrolundu. Elbisesini ve saçını namazda durumu bozulmasın diye toplamamakla da emrolundu. 1094 Abdullah Abbas bin Abdul Muttalib'ten Aleyhissalatü Vesselam, kul secde ettiğinde onun yedi uvuzu secde eder. Yüzü, iki avucu, iki dizi ve iki ayağı. 1095 Ebu Said El-Hudre'den, Ramazan'ın 21. gecesini sabah namazında Aleyhissalatü Vesselam'ın alnı ve burnu üzerinde su ve çamur izlerini gözlerimle gördüm. 1096 İbn Abbas'tan, Ali sallatü vesselam 7 uzuv üzerine secde etmekle emrolundum. Namaz esnasında saçımı ve elbisemi düzeltmemekle de emrolundum. Bu 7 uzuv alın, burun, 2 el, 2 diz ve 2 ayaktır. 1097 yine aynı 1098 yine aynı 1099 yine aynı. 100 Ayşe annemizden bir gece Ali sallatü vesselamı kaybettim. Yanımda bulamadım. Onun yanına vardığımda ayakları dikilmiş, secde ediyor ve şöyle diyordu. İlahi gazabından rızana, cezandan affına sığınıyorum, Sen, senden sana sığınıyorum, seni hakkıyla övemem. Sen kendini övdüğün gibisin. Amin Ya Rabbi. 1101 Ebu Hümeyt Es-Said'den ve Vesselam secde etmek üzere yere eğildiğinde kollarını koltuklarının yanlarından uzak tutar ve ayak parmaklarını dikerdi. 1102 Vail bin Hucur'dan Medine'ye geldim. Kendi kendime mutlaka ve vesselam'ı namaz kılarken göreceğim dedim. Resulullah'ın yanına gittim. Resulullah tekbir aldı. Ellerini kaldırdığında baş parmaklarının kulaklarına yaklaştığını gördüm. Rukiye varmak istediğinde ellerini kaldırdı. Ruki'den kalktığında semallaha ölüm enamid eder. Sonra tekbir aldı. Secdeye vardı. Secdede ellerini kulakları hizasındaydı. 1103 Enes'ten aleyhissalatü vesselam sizden biri secdede peyin ayaklarını yayarak yatması gibi kollarını yaymasın. 1104 Ebu İshak'tan Berab bin Hazir bize secdenin nasıl yapılacağını tarif etti ve ellerini yere koydu, bedenini kaldırdı. Sonra da Ali sallallahu aleyhi ve böyle yaptı dedi. 1105 aynı 1106 Malik bin Buhayne'den Ali sallallahu aleyhi ve namaz kıldığında secde ederken koltuklarının aklı göremecek derecede kollarını açardı. 1107 1108 Ebu Hureyre'den ve Vesselam'ın önünde olsaydım şüphesiz koltuk altlarını görürdüm. 1109 Meymun annemizden ve Vesselam secde ettiğinde kollarını öyle açardı ki eğer ufak bir kuzu kollarının altından geçmek istese geçerdi. 1110 Katar deden Enes'in Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ettiğini duydum. ve Vesselam secdeyi düzgün yapın. Sizden biri secde ederken kollarını köpek gibi uzatıp yaymasın. 1111 Ebu Mesud'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin ruku ve secdede belini doğrultmadığı namaz caiz değildir. 1112 Abdurrahman bin Şibil'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi yasakladı: karganın kagalaması gibi secde etmeyi, yırtıcı hayvanlar gibi kolları uzatıp yaymayı, deveni yer edindiği gibi yer edinmeyi, mescitte muayyen bir yer seçip orada namaz kılmayı yasakladı. 1113 İbn Bas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem yedi aza üzerine secde etmekle emrolundum. Bir de secdede saçı ve elbiseyi toz gelmesin diye toplamamakla. 1114 Abdullah bin Abbas'tan o Abdullah bin El-Haris'i saçları arkaya bağlanmış bir halde namaz kılarken görünce kalktı saçlarını dağıtmaya başladı. Namazı bitirince İbn Abbas'a benim başımdan sana ne dedi İbn Abbas aleyhissalatü vesselamın böyle dediğini duydum dedi. Saçlarını böyle yapan, kolları bağlı olduğu halde namaz kılan gibidir." dedi. 1115 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve yedi kemik üzere secde etmekle endrolundu. Saç ve elbisesi toplaması da yasaklandı. 1116 Enes'ten "Biz öğlen sıcağında Resulullah'ın arkasında namaz kıldığımızda sıcaktan korunmak için elbiselerimizin üzerine secde ederdik." 1117 Enes'ten "Ali sallallahu aleyhi ve sellem ruku ve secdelerinizi tam yapın." Vallahi ben sizi ruku ve secde derken arkamdan görüyorum. 1118 Ali'den Sevdiğim Resulullah bana üç şeyi yasakladı. Müslümanlara yasakladı demiyorum. Sadece bana yasakladı. Onlar da altın yüzük takmak, kasi, muassefil müfeddeme, ipek kumaşları giymeyi ruku ve secdede kıraat etmeyi. 1119 Ali'den ve Selam bana ruku ve secdede kıraatı yasakladı. 1120 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam son hastalığında bir keresinde hücre-i saadetlerinin perdesini açtı. Mübarek başı sarlıydı. Üç defa ilahi tebliğ ettim deyip şöyle dedi. Nübüvvet mübeşşiratından ve hastalarından sadece rüyayı sarihe kaldı ki onu mümin kul görür veya ona gösterilir. İyi dinleyin. Ben rüküde ve secdede kıraat etmekten nehy edildim. Ruka ettiğinizde Rabbınızı tazim edin Secde ettiğinizde çok dua edin Çünkü en çok kabul olunan dualar Secdede yapılan dualardır 1121 İbn Abbas'tan Teyzem Meymune Bint-i Haris'in yanında geceledim Aleyhissalatü Vesselam da teyzemin yanında geceledi Geceleyin Aleyhissalatü Vesselam'ın defacet için kalktığını gördüm Sonra su kabının yanına geldi Kırbanın bağını çözdü Ve suyu israf etmeksin için abdest aldı Daha sonra yatağına gelerek yatıp uyudu Sonra tekrar kalktı yine su kabının yanına gitti, bağını çözdü ve abdest aldı, sonra namaza durdu secde ederken şöyle dua ediyordu Allah'ım, kalbimde bir nur kıl, kulağımda bir nur kıl gözümde bir nur kıl, altımda bir nur kıl, üstümde bir nur kıl sağımda bir nur kıl solumda bir nur kıl, önümde bir nur kıl, arkamda bir nur kıl ve benim için büyük bir nur kıl, halket sonra uyudu, hatta horladı daha sonra Bilal geldi, kendisini namaza kaldırdı 1122 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem ruku ve secdelerinde Rabbimiz olan Allah seni tesbih ve sana hamd ederim. Allah'ım bana mağfiret et. Böyle demekle Kur'an'ın muktezasıınca dua ve amel ediyordu. 1123 yine aynı 1124 Ayşe annemizden Bir gece Ali sallallahu aleyhi ve yatağında bulamadım. Elimle yoklayarak onu aradım. Zevcelerinden birinin yanına gittin zannedettim. Derken elim dokundu, secde etmişti. Şöyle dua ediyordu. Allah'ım, gizli ve aşikar işlediğim hatalardan dolayı beni affet. 1125 yine aynı. 1126 Ali bin Ebi Talip'ten, Ali s.a.v. secde ettiğinde şöyle dua ederken gittim. Senin için secde ediyor, sana teslim oluyor, sana iman ediyorum. Yüzüm kendisini yaratan, ona şekil veren, bu sureti güzel yapan, göz ve kulak veren Allah'a secde ediyor. En güzel yaratıcı olan Allah ne yücedir. 1127 Cabir'den, yine aynı, 1128 Muhammed bin Meslemeden, aleyhissalatü vesselam gecenin bir kısmında kalkıp nafile namaz kıldığında secdede şöyle dua ediyordu. Allah'ım sana secde ediyor, sana iman ediyor ve sana teslim oluyorum. Allah'ım. Sen benim Rabbımsın. Yüzüm kendisini yaratan, ona suret ve şekil veren, göz ve kulak veren Allah'a secde ediyor. En güzel yaratıcı olan Allah ne yücedir. 1129 Ayşe'den Ali sallallahu aleyhi ve gece kalktığında deyip yukarıdaki hadisin aynısını nakletti. 1130 Ayşe annemizden Bir gece Ali sallallahu aleyhi ve yatağında bulamadım. Onu arayıp bulduğumda ayaklarının üst tarafı kıbleye gelecek şekilde secde etmiş bir halde buldum. Şöyle dua ediyordu. Azabından rızana azabından affına senden yine sana sığınıyorum sana gerçek manasıyla hamdü senada bulunmam sen kendini övdüğün gibisin 1131 Ayşe annemizden yine aynı 1132 Avf bin Malik'ten a.s ile birlikte kalktım önce misvak kullandı sonra abdest aldı namaza durdu Bakara suresini okumaya başladı rahmet ayeti geçtiğinde duruyor rahmet diliyor Azap ayeti geçince yine duruyor. Allah'a sığınıyordu. Sonra rükü etti. Kıyamda kaldığı kadar rüküde kaldı. Rukuda subhane zil ceber vel melaiketi vel kibriyai derdi. Sonra secde derdi. Secdede rukuda kaldığı kadar kaldı ve şöyle dedi. Subhane zil ceber vel melaiketi vel kibriyai Sonra ikinci rekatta Alimlan suresini okudu. Sonra başka sure okudu. Daha sonra başka sure okudu. Diğer rekatlarda da böyle yaptı. 1133 Huzeyfe'den Ali Selat ve Selam ile beraber bir gece namaz kıldım. Bakara Suresi'ni okumaya başladı. 100 ayet okudu fakat rüku etmedi. Ben içimden herhalde sureyi 2 rekatta birleştirecek dedim. Okumaya devam etti. Ben herhalde bitirecek ki son rüku edecek dedim. Bakara'dan sonra Nisa'yı Alimran i Suresi'ni okudu ve rüku etti. Rükûde kıyamdaki kadar kaldı. Rükü de şöyle diyordu. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Sonra başını kaldırdı ve semallahül menhamide. Rabbena alekel hamd dedi. Kıyam uzattı, daha sonra secde etti. Secdeyi de uzattı. Secdede Subhan rabbiyal ala, Subhan rabbiyal ala, Subhan rabbiyal ala. Her korku azap ayeti ve tazim ayeti geçince muktezasınca dua ediyordu. 1134 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem ruku ve secdelerinde subbuhun kutlusun Rabbül Melaiketi ve Ruhi derdi 1135 Enes'ten, şu gençten yani Ömer bin Abdülaziz'den daha çok namazı aleyhissalatü vesselamın namazına benzeyen birini görmedim 1136 Rifa bin Rafi'den bir defasında ve vesselamla mescitte oturuyorduk bir de etrafındaydık derken mescide bir adam girdi kıbleye döndü ve namazı düzgün kılmadı aleyhissalatü vesselam git tekrar kıldı ve sonra namaz tarif etti 1137 Ebu Kureyla'den aleyhissalatü vesselam kulun Allah'a en yakın olduğu zaman secdede olduğu andır bu sebeple secdede çok dua edin 1138 Rabia bin Ka'ab el-Estemi'den aleyhissalatü vesselama abdest suyunu getirir ve onun ihtiyacını görürdüm aleyhissalatü vesselam benden ne istersin dedi Cennette refikin olmayı isterim dedim. Sadece bu mu dedi? Evet dedim. İstediğin gerçekleşmesi için çok secde ederek bana yardımcı ol buyurdu. 1139 Ma'dan bin Talha el-Yamuhi'den Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisi Sevban karşılaştım. Ona bana fayda verecek veya cennete girmeme sebep olacak bir iş söyle dedim. Biraz sukut etti. Sonra bana dönerek secde et. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Allah için secde eden her kula Allah'a her secdesine karşılık bir derece yükseltir ve bir günahını siler. 1140 atab bin Yezid'den, Ebu Hureyre ile Ebu Saîd'in yanındaydım. Onlardan biri şefaat hadisini naklediyor, öteki ise dinliyordu. Şefaat hadisini nakleden hadis anlatarak dedi ki: Melekler gelirler ve şefaat ederler. Resuller de şefaat ederler. Hadisi naklederken sıratı da zikrettikten sonra dedi ki: Ali sallallahu aleyhi ve sellem Sıratı ilk geçecek olan benim. Allahu Teala mahlukat arasında hükmü ilahiyesini verip de cehennemden çıkmalarını murat ettiklerini çıkarınca Allah meleklere ve resullara şefaat etmelerini emredecek. Onlar melekler ve resullar ötekileri şefaat edecekleri alamet ve nişanlarından tanıyacaklar. Ateş insanoğlunun her yerini yakar, secde yerini yakmaz. Onların üzerine cennet suyu dökülecek. Onlar selin taşıdığı tohumların bitmesi gibi yeniden bitip hayat bulacaklar. 1141 Abdullah bin Şeddat babasından naklediyor. Akşam veya yatsı namazlarının birinde Aleyhisselatü Vesselam Hasan veya Hüseyin'i kucağında taşıyarak yanımıza mescide geldi. İçeriye geçti, onu bıraktı. Tekdir namaza durdu. Namaz esnasında secdeyi çok uzattı. Baktım çocuk Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına çıkmış. Resulullah ise secdede tekrar başımı indirip secde ettim. Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince cemaat ya Resulallah sen namaz içinde secdede o kadar uzun durdun ki biz başına bir şey geldi veya vahiy geliyor zannettik derler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbiri olmadı. Fakat torunum sırtıma çıktı. O inmeden secdeden kalkmaya uygun bulmadım buyurdu. 1142 Abdullah bin Mesud'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Her eğiliş ve kalkışta kıyam ederken otururken tekbir alıyordu. Sağına ve soluna "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diye selam verirken yanağının beyazlığını görüyordu. Ebu Bekir ve Ömer'in de aynı şekilde yaptığını gördüm. 1143 Malik bin Hüveris'den ve Vesselam namaza başlarken ellerini kaldırırdı. Ruku ederken de böyle yapardı. Başını rukudan kaldırdığında böyle yapardı. Başını secdeden kaldırdığında da böyle yapar. Yani ellerini kaldırırdı. 1144 Salim'den Ali sallatü vesselam namaza başlarken ruku ederken ve rükudan sonra ellerini kaldırır. İki secde arasında ellerini kaldırmazdı. 1145 Kuzeyfeden Ali sallatü vesselam'ı yanına kadar varıp yan tarafına dikildim. Ali sallatü vesselam Allahu ekber zul melayiketi vel ceb cebe vel kibriyayi vel azameti diyerek namaza başladı. Sonra Bakara suresini okudu, sonra rükû etti. Rükûda kıyamı idi. Rüküde subhanu rabbi el azim, Subhan rabbi azim, subhanu rabbi azim dedi. Başını rüküden kaldırdığında li rabbi el, el hamdü, dedi. Secde edince Subhan rabbi el ala, Subhan rabbi ala, subhanu rabbi ala dedi. İki secde arasında ise Rabbim beni affet, Rabbim beni affet diyordu. 1146 Nadir bin Kesir Ebu Sehil el Ezdi'den Abdullah bin Taus minabaki Mescidül Hayf'da yanımda namaz kıldı. İlk secdeyi yapıp da başını kaldırdığında ellerini izine doğru kaldırıyordu. Ben onun bu yaptığını hiç hoş karşılamadım ve Vuhayb bin Halide şu adam hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapıyordu. Bu de ona sen hiç kimsede görmediğin bir şeyi yapıyorsun dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Taus babamın böyle yaptığını gördüm. Babam Abdullah bin Abbas'ın aynı şekilde yaptığını görmüş. Abdullah bin Abbas da Resulullah böyle yaptığını gördüm demiş. 1146 meymun eden aleyhissalatü vesselam secde ettiğinde karnını yerden o derece kaldırır ve kollarını açardı ki arkasındaki koltuk altlarının beyazlığı görünürdü oturduğunda sol uylu üzerine otururdu 1148 Beral bin Azip'ten aleyhissalatü vesselam namazında ruku secdesi rüküden başını kaldırdığındaki kıyamı iki secde arasında oturuşu aynı miktar uzunlukta idi 1149 Abdullah'dan aleyhissalatü vesselam başını hel kaldırış ve yere koyuşunda kıyam ve kudunda tekbir alırdı. Ebu Bekir, Ömer, Osman da böyle yapardı. 1150 Ebu Hureyre'den ve vesselam namaza kalktığında namaza başlarken tekbir alırdı. Sonra rükü ederken yine tekbir alırdı. Rüküden berini doğrulttuğunda kalktığında semallahu lümen hamid eder. Yine kıyamdayken Rabbenu alekel hamd derdi. Sonra secde içine eğilirken tekbir alırdı. Başını secdeden kaldırırken tekbir alır, tekbir secde eder, tekrar secde ederken ve başını secdeden kaldırırken yine tekbir alırdı. Namazı bitirinceye kadar bütün rekatlarda aynı şekilde yapardı. İkinci rekattan sonra üçüncü rekada kalkarken de yine tekbir alır idi. 1151 Ebu Kılabe'den Ebu Süleyman Malik bin el-Hüveyris bizim mescide geldi ve Resulullah nasıl namaz kıldıysa size öyle göstermek istiyorum dedi. Sonra namaza başladı ve ilk rekatın son secdesinden başını kaldırınca oturdu. İki secdeden kalkarken oturarak belini doğrultur böyle kalkardı. 1152 aynı. 1153 yine aynı. Malik bin Hüveynis bize gelir ve Resulullah'ın namazını anlatayım mı derdi ve namaz vakti olmadığı halde bize göstermek için namaz kılardı. İlk rekatin ikinci secdesinden başını kaldırdığında önce oturur sonra kalkardı kalkarken de yere dayanırdı 1154 Vail bin Hucur'dan a.s.m'i gördüm secde ettiğinde ellerinden önce dizlerini yere koyardı kalkarken de dizlerden önce ellerini yerden kaldırırdı. bu hadis zayıftır 1155 Ebu Seleme'den Ebu Hureyre onlara namaz kıldırdı. namaz kıldırırken başını hel kaldırış ve indirişte tekbir alır Namazı bitirince vallahi içinizde namazı Resulullah'ın namazına en çok benzeyeni benim derdi. 1156 Ebu Bekir bin Abdurrahman'dan ve Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan. O ikisi Ebu Hureyre'nin arkasına Hureyre arkasında namaz kıldılar. Ebu Hureyre ruku ettiğinde tekbir alır. Başını rüküden kaldırdığında semallahu lümen hamide rabbena alekel hamde sonra secdeye giderken tekbir alır. Başını secdeden kaldırınca tekbir alır. İkinci rekata kalkarken yine tekbir alır. Namazdan sonra şöyle derdi. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki içinizde namazı Resulullah'a en çok benzeyeni benim. Bu dünyadan ayrılıncaya kadar onun namazı böyleydi dedi. 1157 Abdullah bin Abdullah bin Ömer babasından sol ayağını yatırıp sağ ayağını dikmek namazın sünnetindendir. 1158 yine aynı. 1159 Vail bin Hucur'dan yine aynı. 1160 Abdullah bin Ömer'den o bir adamın namazda teşebbütteyken eliyle çakıl taşlarıyla oynadığını gördü. Namaz bitince ona namazdayken çakıl taşlarıyla oynama. Çünkü bu yaptığın şeytan işidir. Fakat Resulullah'ın yaptığı gibi yaptı. Bunun üzerine adam nasıl yapıyordu dedi. Teşebbüttü sağ elini sağ oylu üzerine koyup şadet parnağını kıbleye doğru kaldırır. Gözlerini parnağa o tarafa diker ve böyle yapardı dedi. 1161 Ribey babasından Ali sallallahu aleyhi 2 veya 4 rekatın sonu oturuşunda ellerini dizler üzerine koyar sonra bir parmağını kaldırır idi. 1162 Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi 2 rekattan sonra oturduğunda şunu okumamızı talim buyurdu. Yani tahiyyat. Ettehiyati. 1163 1164 aynı. 1165 Yahya'dan Süfya'nın farz ve nafile namazlarının teşebbütünde yukarıdaki duayı okuduğunu duydum. 1166 yine aynı, 1167 yine aynı, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172 aynı. Resulullah bize Kur'an'dan bir sure gibi teşebbütü öğretti. 1173 yine aynı. 1174 yine aynı. 1175 İbn Abbas'tan yine aynı. Yani ve Vesselam bize Kur'an'ı öğrettiği gibi teşebbütü öğretildi. 1176 Cabir'den yine aynı. 1177 Ebu Ubeyde bin Abdullah bin Mesud'dan o da babasından Aleyhissalatü Vesselam iki rekat sonunda teşeğütte sanki kızgın taş üzerindeymiş gibidir. Fazla beklemeden kalkar. Yani ilk teşeğütte ta başka bir şey okumazdı. Bu adet sayıftır. 1178 Ebu Buheyneden Aleyhissalatü Vesselam namaz kıldı. İkinci rekattan sonra oturmak isterken ayağa kalktı ve namazına devam etti. Namazın sonuna gelince selam vermeden önce iki defa secde etti ve selam verdi. 1179 yine aynı.